Chicaste. Kainat, bugün 29 Ağustos Cuma, yıl 2014, ay 8, gün 241, Hızır 116 1435, Hecri Zilkade 3, 1430, Rumi Ağustos 16 Sıcakların azalmaya başlaması Fırtına Günün tarihi 75 yıl önce bugün, 29 Ağustos 1939'da Alman lideri Hitler, Polonya'ya Danzig kenti ve çevresiyle ilgili bir ultimatom göndermişti. Alman diktatörü Adolf Hitler, Ağustos'un ikinci yarısında Sovyetler Birliği'ne bir saldırmazlık paktı imzalamış. Bu arada gizli olarak Polonya'yı da paylaşma konusunda Stalin'le anlaşmıştı. Daha 1939 başlarında Polonya'yı işgal için planlar yapan Hitler, bu ülkenin tek liman kenti Danzig'de şimdiki adı Gdansk, burada bulunan Alman azınlığının, yakındığını söyleyerek baskı uygulamaya koyulmuştu. Sonunda Polonya batıdan Hitler Almanyası'nın doğudansa Stalin Sovyetlerinin saldırısına uğramıştır. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkes, açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gülşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Paul McCartney ile Stevie Wonder'ın birlikte söyledikleri 1982'den bir şarkıyla ile yaptık. Ebony and Ivory Abanoz ve fil dişi renklere dair bir şeydi. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel 29 Ağustos. Renkli Adam. Sevgili Beyaz Kardeşim. Ben doğduğumda siyahtım. Büyüdüğümde siyahtım. Güneş yüzüme vurduğumda siyahım. Hastalandığımda siyahım. Bu arada sen... Doğduğunda pembemsiydin, büyüdüğünde beyaz oldun, güneş yüzüne vurduğunda kırmızısın, üşüdüğünde mor arıyorsun, korktuğunda yeşilsin, hastalandığında sarısın, öldüğünde grisin. E bu durumda hangimiz renkli bir adam oluyoruz? Leopold Senar Senghor, Senegalli şair. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano, Çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık. Evet bu şekilde çok yoğun bir haftayı bitirmek üzereyiz. Ama sadece takvimsel olarak yoksa onun dışında her şey bütün vahmetiyle devam ediyor diyebiliriz. Bugün 29 Ağustos'un geri kalan önemli olaylarına da bakalım. 1938'de bugün Askeri mahkeme Nazım Hikmet'i orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etmiş. Türkiye'nin önemli şairlerinden birini. Delil yok. 1949'da bugün Sovyetler Birliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği daha doğrusu ilk atom bombasını test etmiş, denemiş Kazakistan'da. O zaman Sovyetler Birliği'nin bir parçasını oluşturuyor. 2005'te bugünse Katrina Kasırgası, Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgede 1836 kişinin ölümüne ve en az 115 milyar dolar tutarında zarara ve yıkıma sebep oldu. Bunlar da tarihte bugünün notları. Evet, Birmut yayınlarından çıkan Adalet Arayana Destek Grubu'nun hazırladığı İş cinayetleri Alman'a 2013'ün tuttuğu rakamlara göre, göre de geçtiğimiz sene içinde bulunduğumuz haftada yani 22-29 Ağustos arasında tam 22 işçinin işi başında, görevi başında hayatını kaybettiğini 14 işçinin de e, yaralandığına dair e, numaraları, sayıları da görebilmek mümkün. Sadece numara olarak, olarak geçiyor. Ger geçtiğimiz hafta gibi içinde hikayeler barındırsa da şu anda. Ama anlatıldığında bu belki de hikaye olabilmesi için medyaya ya yansıyor ya da yansımıyor. Ancak büyük hikayeleriniz olması lazım medyaya yansıması için. Bir numaradan, bir sayıdan çıkabilmeniz için. O da kolay olmuyor tabii. Evet ama eğer görev değişikliği yaptığınız iş değişikliği büyük olduğu zaman bütün gazeteler bugün olduğu gibi sizden de bahsedebiliyor. Evet günün önemli haberi bu. Yani Türkiye açısından önemli haberi bu. Dünyada daha önemli pek çok haber var. Ama Erdoğan'ın yemin ettiğiyle başlayabiliriz. Tören öncesi Büyük Millet Meclisi'nde gerginlik yaşanmış. Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayan bir milletvekili olmuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Akçay, Manisa Milletvekili Erkan Akçay. Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni için Türkiye'ye gelen 90'dan fazla yabancı temsilci de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene katılmamış. Yabancı temsilciler Çankaya Köşkü'ndeki törene katılacakmış. Bu arada sen tespit edebildin mi? Poroshenko da gelmiş mi? Ha Poroshenko gelemem dedi. Ülkemde savaş var gelemem dedi Ukrayna Başkanı. Ben başka de onu ben. soracaktım zaten. Elimizdeki listede onun da adı ilan edilmişti. Emekli Büyükelçi İltaç Türkmen de e, Cumhuriyetlerde, Demokratik Cumhuriyetlerde bu tarz törenlere yabancıların katıldığı ritüeller görmedim ben. Bunlar krallarda, monarşilerde olur. Dedi. Demişti ama devir teslim töreni de yapılacakmış. iki demokrasiden de temsilciler bulunacak. Dünyadaki iki Ayrı demokrasinin temsilcileri de geliyor. Bulgaristan ve Romanya'nın. Evet. Ama Poroshenko gelemiyor evet, çünkü savaş durumu Rusya tarafından işgal edildiğini söyleyerek bu gerekçede daha doğrusu gelemeyeceğini söylemiş. Bunu gazetelerde çok, yani televizyonlarda ve gazetelerde çok kolay bulmak mümkün değil. Daha doğrusu şeyden bahsediyorum. Savaş durumundan kolay bahsetmek mümkün değil. Bulmak çünkü bayağı Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna hükümetleri Rusya'yı yeni bir sınır ötesi operasyon yapmakla suçladılar ve ayrılıkçı isyancıları Doğu Ukrayna'daki desteklemekle suçluyorlar ve Washington'da ve Kiev'deki yetkililer de Rus kuvvetlerinin Üçüncü de üç defa, yani bu çarşamba günkü bir haberdi. Belki günkü üç defa geçtiklerini sınırı söylüyorlar. Ve resmen Ukrayna'nın isyancılarla olan savaşında diyelim, bir yeni üçüncü cephe açtıklarını söylüyorlar. Bu çok ciddi bir şey. Yani evet. Avrupa'da bir yeni savaş var. Ve üstelik de daha da önemlisi onun şeyden de bahsedelim, NATO'nun ıı, Dünkü haber bu da NATO'nun ortaya koyduğu görüntülerden Rusya, bir Rusya bağlı birliklerin Ukrayna toprakları içinde harekat halinde olduklarını gösteren fotoğraflar var. Net olarak da görülüyor. Digital Globe diye bir yerden vermişler. Geçtiğimiz günlerde yakalanmıştır Rus askerleri yanlışlıkla, tırnak içinde yanlışlıkla sınır geçtikleri gerekçesiyle. Ama hala bu tip haberler gelmeye başlıyor. Mesela ama yani bu görüntüler tabii yakalanmış askerlerin ötesine geçiyor. Çünkü çok iyi anladığımı söyleyemem ama tank ya da zırhlı araçlara benzeyen çok sayıda aracın dağlık bölgelerde hareket halinde oldukları görülüyor. Açıkça görülüyor yani. Rusya ise bunu yalanlamış her zaman olduğu gibi. Müttefikleri ise Ukrayna'nın teyakkuz halindeymiş. Destek mesajları veriyorlarmış. Evet, Petro Poroshenko da Kiev'den bir açıklama yapmış yani gelemiyor tabi savaş halinde olduğunu söylüyor. Şundan dolayı Rus kuvvetleri net olarak söylüyorum ki girdiler Ukrayna'ya demiş. Bu baya çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Guardian'dan da alabiliriz. Ukrayna lideri Vladimir Putin'le görüşmüşler. Bir sonuca varamamışlar. Doğa bir vermiştik size. O zamandan bu yana da Guardian'a göre durum daha da kötüleşmiş durumda. Poroshenko şey dememiş, baktım ona. Bu bir işgaldir, istiladır dememiş ama ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni de toplayıp alelacele Rusya'nın harekatını izlemeye şey yapmış. Peki şeye, birleşmiş milletler mi? Tö bir şey geliyor Putin. Putin değil. Lavrov gelecekti. Onunla alakalı olarak bakmak lazım gelmiş mi gelmemiş mi. Onu da bu arada işleyici yoğun olsa gerek. Çünkü evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Ukrayna'nın doğusunda meydana gelen olaylarla alakalı olarak e, acil toplantı gerçekleştirmiş. Birleşmiş Milletler artık bu konularda acil toplantı gerçekleştirirse bile herhangi bir anlam taşıyor mu? taşımıyor ama umut gene de umuttur çünkü yani elimizde bulunan tek şey de bu evet umut umuttur umut umuttur yani şimdi şöyle bir durumdan bahsedebiliyoruz Türkiye'de işte ayağa kalktın kalkmadın alkışladın alkışlamadın tüzük fırlattın fırlatmadın tartışmaları olurken cumhurbaşkanıyla yani gazetelerin bir kere büyükçe bir kısmı elimizdeki şeyler dolu yani sıradan şöyle kısaca bahsedelim. Ne Ukrayna'daki savaştan bahsediyor. Ne Ebola salgından bahsediyor. Ne işidin 250 askeri kurşuna dizdikleri konusunda Suriye'de hafta başında Suriye'nin kuzeyinde Esad'a ait Tapka hava üstünü ele geçin Tapka şeyini barajını zaten ele geçirmişlerdi. Bunu konuşmuştuk. Ondan sonra da hava üstünü ele geçirmiş ve esir aldığı 250 askeri saatlerce çölde yürüttükten ve onlarla dalga geçtikten sonra donla yürütüyorlar. Tamamen çıplak vaziyette bir tek üstlerinde donları var. Ondan sonra da kurşuna dizdikleri haberi var. Söyleniyor. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler insan, özür dilerim, Birleşmiş Milletler'de Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi ama mesela bu haber olmasa bu 250 li askerin kaçırılması gibi bir haber olmasa Suriye ile alakalı haber görebilmekte pek mümkün Hı, olmayabilir gazetelerde. Evet. Mesela 43 tane Birleşmiş Milletler görevlisi kaçırıldı. Golan Tepelerine saldırmıştı Cehetül Nusra ve orada da 43 kişi koyduğu bildirilmiş. Birleşmiş Milletlerin o arada bulunan tampon bölgede bulunan görevlilerinin bir diğer taraftan da vakum saldırılı, kazan saldırılı, kazan bombalı saldırılarda devam ediyor. Suriye ordusuna bağlı savaş uçakları Halep'in Elbab ilçesinde vakum bombasıyla düzenlediği saldırıya göre ilk belirleme gelir. Dün akşam 28 kişinin öldüğünü belirtiyorlar. Vakum bombası da gördüğünüz zaman unutabileceğiniz bir şey olduğunu zannetmiyorum bu gazete muhabirlerinde evet. dahil. Orada bulunan herkesin ciğerlerinde çektiği oksijeni yakan ve diğer diğerleri, binalara zarar vermeyen bir bomba bu. Yani Bunların toplu bir şekilde haber olarak görülmesi pek mümkün olmuyor ama Suriye'deki bu savaş sırasındaki tutuklanmalar, esir alınmalar rakamlar büyük olduğu için de haber oluyor. Mesela taraf gazetesi sürmanşetten vermiş bunu. Evet bir tek de onu da görmek mümkün oluyor. Ayrıca o, o haberde bir şey daha var. Diğer gazetelerde Türkiye'de gazetelerde olmayan Türkiye'yi dinlediği ortaya çıkan Almanya'da gizli serviste Devlet televizyonu ARD resmi televizyon yani IŞİD'in İstanbul'da asker toplama merkezi olduğunu ileri sürmüş. Çok önemli bir açıklama. Cihadçıların İstanbul'dan geçtiği zaten biliniyordu olur. ve gazetelerde de oldukça fazla bir şekilde dile getiriyordu bu geçiş durumu. Aynı zamanda Türkiye'den de devşirilen cihadçılar vardı. Fatih civarına dair de referanslar veren gazete başlıkları bulabilmek mümkün. Bence biraz geç farkına varmışlar. Kaynakları neymiş mesela Alman şeyinin, bu kanalının? söylemiyor. yani herhalde, Alman yani Türkiye'deki gazetelerde geçtiğimiz sene söylemeden bunu haber yapmışlardı. Biraz geç olmuş. IŞİD'e yani. katılan 2000 cihatçı önce İstanbul'a gitmiş. Fatih'te de gizli IŞİD üssü olduğunu söylemiş. Bu da çok önemli. Bu yeni bir iddia. Bunu bilmiyorduk yani. Gizli ofisine uğradık. 400'er dolar harcırah aldık. O sonra da Suriye'ye geçtik diyen adamlarla konuşmuşlar. Cihatçılarla. Avrupa'ya dönüp eylem yapacaklarını da ileri sürmüş. O da Avrupa'nın evet. problemi olacak herhalde. Ama Başka bir haber yapeden, daha var. Bu haberleri bu şekilde vermek de bilmiyorum. ARD şey resmi şey ya. E, TRT de TRT yani. Resmi evet. kanal. E, e, vereceğiz tabii TRT'de. Verileni söylemeyeceğiz. E, yani. Hiç düşünmeyecek misiniz gerçekliği hakkında? Düşüneceğiz. E, tamam. Ama e, tamam. vereceğiz de tabii. ARD'yi tamam, de vereceğiz. Zaten veriyor ARD. TRTde evet. de veriyor. Evet tamam. E, e, veriyor. Tamam. Güzel. Taraf da veriyor aynı şekilde. Ben seçicilikten bahsediyorum sadece haberlerdeki. Anlamadım itiraz konunun ama tartışacak tamam. durumumuz yok yani. 43 Birleşmiş Milletler askerinin Golan Tepelerinde esir alındığı haberini de verelim mi? Zaten biraz önce verdim onu. <gülüyor> evet. Bu da Birleşmiş Milletler'in şeyi. 250 askeri kurşuna dizdiklerinden ayrı bir şey. Şimdi böyle bir durum var. Buna karşılık da gündemde neler var? Cumhur'a söz diyor Milliyet Gazetesi. 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görevi devraldı diyor. Anıtkabir'e mesaj bırakmış. Onu da vatan söylüyor. Anıtkabir mesajı diyor. Aziz Atatürk diye başlayıp vefatınızdan sonra Cumhur ve Başkanı arasında zayıflayan bağ yeniden kuruluyor. Bir sizini bizle üslup benimsenmiş olduğu. bir kesim. Samimiyet hat safada. Yok. Daha tam tersi, özür dilerim. Tam evet. Evet, evet. Resmiyet had safhalı. Ama şu yazısı var mesela. Hangi gazetede bu? Milliyet gazetesinde. Evet. Erdoğan'ın bir yazısı var. Oldukça takdir ettim kendisini. Çok güzel yazıyormuş. O ama otomatik yazı. Otomatik yazı mı? Hmm, ya niye koymuşlar gazeteyi Erdoğan'ın yazısı diye? Yani karakterler otomatik yoksa Erdoğan'ın yazısı. Ama el yazısı değil. El yazısı değil mi? Hayır. Ha. İşte bu hayal kırıklığı oldu. Sabah ancak ilk ya, Aziz Atatürk siz diye konuşmaya başlamış ve Cumhur'la olan bağın koptuğunu tekrar ba bağlantının kurulduğunu söylemiş. bir mesajı diyor. Sabah gazetesinde Büyük Türkiye'nin kapıları açıldı diyor. Ama hep bir veryansın da var. Onu da görmek lazım. Yani o Anıtkabir'deki defteri yazı yazarken de bir veryansını görebilmek mümkün. Ne varyansını? Siz, siz gittikten sonra cumhurlu halk arasındaki bağ açıldı diye ilk giriş yazısını ilk girişini bu şekilde yapması Hı -hı. bu varyansını dile getirmesi evet. ilk günden önümüzdeki günlerde nasıl varyanslarla karşı karşıya kalacağımızın işareti olabilir. Star onur günü demiş. Demek ki bir onur Postlar günü. Poster vermişler yani. mi başbakan er, Cumhurbaşkanı'nda onu? Ee, vermişler. Birinci sayfa poster zaten. Öyle mi? Evet. Poster Al duvarına as. Kesinlikle öyle. Çok yerinde bir Noktaya temas ettin. Bana da bu fırsatı vermiş olun. Evet, bu bir poster Star. Cumhurun başkanıyla 91 yıllık ayrılığı bitti. Yeni Türkiye'nin gazetesi Star Onur Günü diye vermiş. Başka haber var mı? Bu 200 askerin kurşuna dizilmesi ya da gaz bombalarıyla alakalı falan. Yok mu? Yok. Rus ordusu Ukrayna'da diye küçük bir <gülüyor> en dipte bir şey var. Bir pul büyüklüğünde bir Şimdi fotoğraf. Burada da var. var. Evet. Kardeşim Tayyip, kardeşim Abdullah diye devam ediyor. İşte burada samimiyet alt safhada. Evet. Kardeş diye birbirine hitap ediyor. Eski Cum Cumhurbaşkanı. Eski Cumhurbaşkanı. Evet. Akşamda 77 milyon çankaya da diye bir manşet poster vermiş. Yoksa aynı fotoğraf mı? Aynı fotoğraf. Hayır. Burada Abdullah Gül'ün eli havada. Diğerinde Erdoğan'ın eli El havada. Da. Önceden konuşmuşlar. Aynı fotoğrafı yayınlamayalım diye. Aa, evet doğru haklısın. Ben aynı zannetmiştim ellere bakmamışım. 77 milyon kişiyi çankaya sığdırmış olmaları da ayrı bir şey. Yani Guinness kitabına sığacak bir şey. Dünya Ama bizim bayrağının hemen yanına koyarız yani o maddeyi de merak etmeyin. Evet. Daha dolduracak çok boşluk var Guinness'te. Yeni Türkiye'de ve Büyük hiç. Türkiye'de 77 milyonun birliği, beraberliği demiş. Yeni şapaksa benzer bir yani fotoğraf. Burada da gülün eli havada. Gülün eli havada. Sol eli sahil'i Erdoğan'ın elinde. Büyük Türkiye diyor. Eşleriyle beraber, first lady'lerle beraber çekilmiş. Güzel bir fotoğraf. Ondan sonra Türkiye, apoletle değil milletle diye bir Burada fotoğraf Erdoğan'ın eli, Erdoğan eli havada. Erdoğan'ın evet. Burada aynı zamanda kadın suratı da kullanmamışlar. Erdoğan kadar. dönemi diyor Habertürk. Burada gülün eli havada. Burada gülün eli evet. Evet, bu gazeteler böyle. Bu konuda bahsedilmiyor genel şeyde. Durum bu. Evet. Fakat e, bu Ukrayna'daki haber, Birleşmiş Milletler askerlerinin Golan Tepelerinde esir alınma, Birleşmiş Milletler barış koruma gücünü esir alıyorlar. Ya savaşın gidişatı Silahlı... aslında şöyle, e, Cebetül sıra saldırdığı zaman Golan Tepelerinin sınırındaki... Suriye askeri birliklerini Suriye askerleri koşarak Golan Tepelerindeki Birleşmiş Milletler Üssüne sığınıyor. Bunlar da arkalarından Koşuyorlar oraya doğru. Bütün herkesi esir alıyorlar bu seferde. Benim okuduğum kadarıyla olay bu. Yani videolardan da görünen bu. Evet. Yani İlginç bir şey oldu böyle. İşte 250 askeri Önce çıplak olarak Şeyde koşturup çölde sonra kurşuna diziyorlar. 43 Birleşmiş Milletler askerinin Golan Tepeleri'nde esir alındığı haberi var. Birleşmiş Milletler askerinin esir alınması da yeni durumlar pek Evet. Yeni durumlar değil. ama mesela bu askerleri esir alma durumları da geçmişte daha farklı mı oluyordu bu savaş sırasında? Mesela Evet, biraz daha. Vietnam'da şeyler nasıl? Vietcong'lar nasıl esir alınıyordu? Terörist Vietcong'lar ya da 2. Dünya Savaşı'nda so evet, evet. Sovyet askerleri nasıl esir alınıyordu? tam da ona geliyor. Ya da Birinci Dünya Savaşı'nda Alman askerleri nasıl esir olunuyordu? Bir edep Erkan var mıydı? Güzel sordun ve tüyo vermiş oldun. Hemen oradan devam edeyim. Buyurun. Bütün savaşlara son verecek savaş diye e, bir kitap. The Guns of August kitabından bahsediyor. Pulitzer ödüllü Barbara Tuçman'ın kitabı. Tarihçi Amy Goodman bu konuda Truth League sitesinde yazdığı yazıda diyor ki işte birinci dünya savaşı nasıl başladı sonra e, güçlü liderlerin diktatörleri milyonları korkunç ölüme nasıl sürükledi dört yıl içinde boyunca diyor. Ve peki ne öğrendik diye de yazısının bir kısmında e, bizim de kurşun askerde zaman zaman değinmeye çalıştığımız gibi. Birinci Dünya Savaşı faciasından daha fazla öteye gitmeyin. Gazze'ye bakın. Ferguson'a bakın diyor mesela. 50 yıllık bombardımandan sonra Gazze İsrail'in ölümcül Amerika Birleşik tarafından fonlanmış şeyinde silahlarıyla yaptığı saldırılarda Filistin yetkililerinin söylediğine göre 2139 Gazze'li Hayatını kaybetmiş 490'dan fazlası da çocuk bunların. Hatta 500'ü de aştı ben ekleyeyim. İsrail 64 askerinin öldüğünü ve 6 da sivilin öldüğünü söyledi kendisinin istilası. Yani bu daracık Gazze şeridinde dünyanın en yoğun nüfusunu yaşadığı evet. yerde bir sürekli bir kuşatma hali var. Evet. Ve şu anda bir moloz yığını insanlar. Biz de geçtiğimiz bir ay boyunca bu hikayeleri anlatmaya, anlatmaya devam, ettik. devam ettik. Şimdi Ferguson'da da Darren Wilson diye bir polis e, silahsız bir genci vurup öldürdü ve sokakta bıraktı cesedini. Dört saatte fazla bir zaman. Tamamen militarize bir polis zırhlarıyla işte, miferleriyle filan tepeden tırnağı ve aynı zamanda işte zırhlı araçlarla filan ve otomatik silahlarla. Şimdi Ferguson, Bağdat ya da Kabil sokaklarından fazla bir şey, değişiklik göstermiyor görüntü olarak diyor. Bu göstermiyorsa bu da tesadüf değildir diyor. Çünkü kaynak ortak diyor Amy Goodman. Amerika Ordusu Silahlı Kuvvetleri programı var. İhtiyaç fazlasını dağıtmak zorunda ki yenilerini yapabilsin. ihtiyaç. Evet. O zaman da ne yapıyor? Polise veriyor tabi diyor. E, bütçe sınırlaması var Pentagon'unda diyor Amerikan Savunma Bakanlığı'nın ya da Saldırı Bakanlığı'nın diyelim Savaş Bakanlığı'nın e, o zaman büyük envanter tutacağını buraya veriyor. Peki Amerika bir hesap yapmış hemen 640 milyar dolar harcamış 2013'te silahlara. Bu Siprin, e, Stockholm Uluslararası Barış toplam global toplamında 1.7 trilyon yani aslında üçte birini sadece Amerika Birleşik Devletleri harcamış bütün dünya toplamın. Ayrıca da öyle yapar değil mi? Üçte biri falan yapar. Evet. E, ayrıca Çin ve Rusya'nın da tabi başka giden silah artışları da var. Pek rahat değiller. Onlar da anlaşılan diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle artması. Peki bu trilyonlar silahlara aktarılan, akıtılan bu trilyonlar bize ne olarak dönüyor? Yolsu Elektrik, elektrikli savaş olarak dönüyor Hı. diyor. Gazze tek bir örnek Suriye'nin iç savaşı 3. yılında korkunç rakamlarla devam ediyor demiş. 200 binden fazla insan öldü diyor Amy Goodman Militan grup ISIS yani şey, IŞİD ya da DAEŞ ya da DAEŞ Suriyeyi Irak'ın büyük kısımlarını ele geçirdi ve devam ediyor diyor Libya NATO saldırılarından kurtarılmış olan tırnak içinde tam bir şiddet dolu anarşi var ki birazdan onun da haberini söyleriz Tam bir iç savaşa doğru gideceğine dair bütün belirtilerin olduğunu söyleyen yetkililer var e, Libya'dan. E, ve yani her tarafta Güney Sudan'da artık iç gazetelere filan geçmeyen çatışmalar, korkunç çatışmalar devam ediyor. Ayrıca da Dirty Wars diye, kirli savaşlar diye Jeremy e, Cahill'ın anlattığı çok önemli bir kitapta anlattı. Yemen'de, Somali'de ve Afganistan'da. Ukrayna'da da biraz önce Amy Goodman'ın daha haberi olmayan korkunç Aynı şekilde anlattı. geçtiğimiz hafta içerisinde Ukraynalı militanlar, yani Rus, Rusya'ya bağlı militanlar daha doğrusu, ayrılıkçı militanlardan bahsediyorum. Ele geçirdikleri mühimmatları ve aynı şekilde... Iı, esir ettikleri Ukrayna askerlerini sokak ortasında yürütüyorlardı evet. ve ardından evet. diğer insanlar da gören insanlarla, çeyrek insanlarla atıyor, yumurta, domates vesaire atıp ortaçaya benzer o manzaralar ortaya çıkıyor. Her yerde var. Her yani. yerde var. Ve şundan bahsedelim, Barbara Tukman kitabını, Guns of August yani Ağustos Topları adlı kitabını 50. yılında, birinci Dünya Savaşı'nın yıl dönümünde şöyle bitiriyordu diyor. Uluslar, ülkeler bir tuzağın içinde sıkışmış. Kafese sıkışmışlardı. Tuzağın içine ve çıkış yoktu. Şimdiye kadar da görülmedi diyor. Fakat yani bir tek o kuvvet, bunu buradan çıkarabilecek bir tek güç oldu diye hatırlatıyor bize Amy Goodman. O da halkların gücü. Hayır diyenlerin gücü. Yani savaş 21. yüzyılda, Çatışmanın şeyi olamaz. Evet diyor. ama şunu, şunu merak ediyorum. Belki bana yardımcı olabilirsiniz cevabı bulmamda. 20. yüzyılın başındaki savaştan başlayarak yani e, 1. Dünya Savaşı'ndan başlayarak savaşlardaki esir alınma durumlarını göz önünüzünün önüne getirin. 1. Dünya Savaşı'nda esir alınan askerler, 2. Dünya Savaşı'nda esir alınan askerler. Daha büyük bir savaş olarak mesela Kore'de ya da Vietnam Savaşı'nda esir alınan askerlerdeki uygarlık derecesi artıyor mu yoksa azalıyor mu? Yani Irak Savaşı'nda o Ebu Garip cezaevini hatırlıyorsunuzdur. Buradaki esir alınan kişilerin medeniyetle o kafamızdaki o medeniyet imgesiyle beraber görüntüsü daha, daha mı insancıl hale geliyor yoksa tam tersi. Daha da kötü bir hale mi geliyor? Daha görünmez diyeyim ve geçelim işi. Teknolojik. Daha görünmez mi? Daha Tabii. görünür hale geliyor. Yapmayın Allah aşkına burada 250 askerin kurşuna dizildiği haberinde kullanılan fotoğraf bir işit militanın cep telefonundan çıkmış. Eğer IŞİD cep telefon olmasaydı böyle bir durumdan taraf kasesini sürme anket atabileceğim bir fotoğraf olmayacaktı. Ya da gazete Becide bile olmayacaktı. de bakılabilir evet. Ama... Ama şöyle bir durum var tarih daha çok barbarlaşıyor. 20. yüzyıldan bu yana eğer savaşlar üzerinden görecek olursanız dünyayı daha da barbarlaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki o medeniyet ortadan kalkıyor. Yani Christmas'ta askerlerin bir araya gelip hep beraber e, 1914'de olduğu futbol gibi maçı futbol yapma. maçı yapması gibi bir durum söz konusu değil artık. Yan yana gelemiyorlar. Hatta aynı müttefikler bir araya gelemiyor artık. Evet belki de görüntü konusunda zaten sadece Gazze'deki son görüntüler her şeyi anlatmaya yeter de artar bile. Enteresan bir şey var bu buz kovası meydan okuması denen şey var ya her tarafta herkes yapıyor. Buz, buzlu döküyor insanlar kafalarına e, son derece e, ilginç bir şeyi seyrettim sen gördün bilmiyorum ben dün Cem Özdemir'inkini gördüm ama evet. gazeteler bunu biraz yanlış görmüş, görmüşler mesela Özdemir'i buz kovası yaktı demişler Özdemir'i buz kovasının yaktığını düşünenin saksısı balkonda değil tam kafasında duruyor galiba adam belirli bir mesaj vermek için orada onu gerçekleştirmiş hala yaktı yıktı Of nasıl yandı, nasıl böyle bir talihsizlik yaşandı gibi şeyler Aptallar konuşuluyor. ne diyorlar onu Halbuki biz özgürlükçüyüz. 18 yaşını dolduranlar isterse eser içer diye de cevabını vermiş kendisi. Ben başka bir şeyden. Yeni bir moda başlamış. Onu söyleyerek bitireyim. Gazeteci Eymen El Alul. Dün seyrettim Filistinli. Ben de 4 gün önce seyrettim. Moloz kovası meydan okuması seyrettin mi Dört 4 gün önce eee e, söyle getirsene buraya biz de görelim. radyoyuz nasıl görüntü bir şeyden bahsedebileceğiz? <gülüyor> Süper bence. Diyor ki e, yani bir şey. O, siz e, bilmiyorsunuz. E, Türkiye'de onun şeyleri geldi, devamları geldi. İnsanlar böyle sokaklara çıkıp kafalarından aşağı kum dökmeye başladılar. Gazze İsrail'i protesto ederek. Şeyimizde su yok, memleketimizde. Ee, moloz var, bunu boşaltalım diye. Bir de e, kirli bir daha karşınızda kirlenmiş bir görüntüyle çıkarsam kusura bakmayın elimizde su yok. Bu var, sadece demiş. Yani bence yaratıcı bir şey. Eymen El Aylul'un yaptığı ve Moloz kovası meydan okumasını takdirle karşıladım. Ben evet. senin kadar sosyal e, medyayı takip edemiyorum. Ama yakında siz de bu tabi e, bu alime dalacaksınız. Ama belki de en iyisi. Ee, Ice Bucket Challenge kampanyası için ya da bu buz kovası kampanyası için düzenlenen e, eylemlerde yapılan en anlamlısı da Matt kilo oldu. Matt Damon kafasından aşağı tuvalet suyu boşalttığını söyleniyor ama bu tuvalet suyu arıtılmış olarak gelen. Yani Teksas'ta mesela bu başladı şu anda. Kaliforniya'da da muhtemelen gibi Hindistan'da başlayacak. Hindistan'da dokunulmazların haricanın o kast, yaptığı gibi en değil. dokunulmazlar kastının yaptığı gibi elle temizlemek değil. Değil. Insan pisliğini. Bu, Teknolojiyle beraber tekrardan geri dönüşümü tabi tutulmuş olan su olarak biliniyor. O suyu başından aşağı boşaltmış ki su israfından dolayı e, tartışmaları da yol açmış kendisi. Ki kendisini yaşadığı bölgede de tarihin en büyük kuraklıklarından biri var Mehmet şu an. Leymen, birazdan da bahsederiz ondan. Çok önemli bir aktivist olarak karşımıza çıkıyor. Filmlerde de oynuyor. Bu iklim değişikliği konusunda. Çok önemli. Evet. Dünyanın da zaten en önemli toplantısına doğru hızla gidiyoruz. 21 Eylül günü Amerika Birleşik Devleti, yani New York başta olmak üzere dünya liderlerinin iklim zirvesi öncesinde büyük bir 20-21 Eylül tarihlerinde sokağa dökülüyor insanlar. Çok büyük bir kalabalık. 100 binin üzerinde olması bekleniyor. 700'den fazla örgütün şey yaptığı bir şey ve iklim değişikliğinin artık tamamen kapıya dayandığı değil kapıyı yıkıp içeri girmekte olduğu bu dönemde tek şey artık söylem değil eyleme geçmek olduğunu söylüyoruz. Bugün de bir basın toplantısı var. Cezayir restoranda 11.30'da Açık Radyo'dan Ömer Madre Bendiniz'in 350 Org'dan ayrılgazın Nuran Yüce'nin Küresel Eylem Grubu'ndan konuşacakları, bu durumla ilgili bilgi verecekleri 20-21 Eylül'de nasıl bir dünya istendiği konuşulacak. Moderatör de Pelin Cengiz olacak. Bunu da e, belirtelim. Büyük bir seferberlik var. Zaten tek durdurabilecek bir şey. Tıpkı Amy Goodman'ın savaşlara karşı söylediği gibi kitlelerin e, iklim korkunçluğunu da krizini de giderebilecek tek çare hareket yani kitlelerin hareketi açık gazte In Spain, don't want to go in a car, but on a jet-propelled plane. That's why he's got to be rich. All you poor men have got to go. Men's Blues Zenginin Türküsü Diana Washington'dan dinledik Ruth Lee Jones asıladı ve 1963'te genç yaşta hayata veda etmişti ama bugün yaşasaydı bugün 90 yaşında olacaktı Amerikalı piyanist blues şarkıcısı rhythm ve blues gospel ayrıca dini şarkılar pop ve jazz şarkıcısı fevkalade önemli bir şahsiyet Diana Washington 1950'li yılların en büyük en şöhretli siyah şarkıcısı olarak seçilmiş Queen of the Blues'da diyorlar kendisine. Blues kraliçesi. Ve hem Rock and Roll Hall of Fame'e hem de Jazz Hall of Fame'e de seçilmiş şöhretler resmi geçitine seçilmiş birisi hanıtı. Evet şimdi şeyden de bahsedelim. Biraz önce sözünü ediyorduk Ebola meselesinden de. Çok ilginç bir açıklama var aslında. Öyle e, meselenin halledildiğine dair kanaat vardı ama bize uzaktı. Pek öyle değilmiş. Değil. Yani Batı Afrika'dan mesela tırmanmaya ve daha da çok daha kötüye gideceğine dair belirtiler var. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bir açıklama da var aynı şekilde. Giderek kötüleşecek deniliyor Ebol'a salgını. Şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü'ne göre e, salgından 1427 kişi hayatını kaybetmişlerinde 1552 yükselmiş mi ben Evet evet. Be. Benim, benim elimdeki yani nereden aldım bunu. Enfeksiyondan etkilenenlerin sayısı da BBC Türkçe'de 2615 olarak verilmiş. Ee, bilinen vaka olarak 3000. Benim elimdeki rakam. İlginç bir şey. Yani Dünya Sağlık Örgütü diyor ki... Kaç ülkede? Dört ülkede. Liberya'da, Sierra Leone'da, Gine'de ve Nijerya'da toplam 1552 ve 3000 bilinen vaka. Ama... Asıl ürkütücü olan şey şu, %40'ı bunların son 3 hafta içinde meydana gelmiş. Hı hı. Bu yükselen bir artışa işaret ediyor ve sonunda da 20.000 vakayı aşabilir demiş. Şu anda 3.000 vakadan bahsediyoruz. Yani 7 katına çıkabileceğinden bahsediyor. Çok çok ciddiye alınması gereken bir şey. Gazetelerde bunu görebiliyor musun? Hayır. Hangi eli havada Erdoğan'ın onu görebiliyoruz. Valla virüsün mutasyona uğradığından da bahsediliyor. Benim en fazla beni en fazla korkutan şey o mutasyona uğradıktan sonra şu ana kadar yapılmış olan aşılar durdurmak için yapılan önlemler ne olur? Orası büyük bir soru işaret. Hayır şey de var tabi bu arada yani bir henüz denenmemiş olmakla beraber umut vaat eden ilaçlardan durmadan bahsediliyor. Bir tane bir yenisi de Rusya'da. Evet, daha önce veren, de Kanada'dan gelmişti. <gülüyor> ve bunlar kullanılıyor. Fakat kullananlar arasında iyileşenler de var ve maalesef fakat ölenler de var. Hatta ölenlerin çoğunlukta olduğunu da söyleyebiliriz. Bu virüsün olduğu bölgelerde karantina gibi karantina alınıyor resmen. Mesela Fransa hükümeti Batı Afrika'da Ebola salgının olduğu ve yaygın olduğu Sierra Leone, Sierra Leone ve Liberia'ya seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarına uyarıyormuş. Dünya Sağlık Örgütü'nde de Sierra Leone'deki Sierra laboratuvarı, Leon. evet, laboratuvarını kapatarak personeli tahliye etmişti. Onun haberi var kendi başlarının çaresine bakmak zorunda Çok acayip bir şeyler var. Ben de onu söyleyecektim. Şimdi önce şu açıklama var. Sınır tanımayan doktorların temsilcisi Liberya'da konuşmuş Lindis Horum diye bir, birisi ve e, nüfusta büyük bir korku dalgası var artık halkın içinde demiş. Bütün şehirde. Şöyle resmen ifadesi şöyle. Bütün şehre yayılmış durumda. Bütün bölgeler, bütün mahalleler, şehirde insanlar ölüyor ve her gün hastalanıyor burada. Dolayısıyla da halk e, korku içinde e, ve yardım, e, imdat çağrısında nasıl buna cevap vereceklerini bilemiyorlar. Çünkü işte bu acil hatları aradıklarında hiç kimse gelip ne cevap veriyor ne de alacak kimse var. Çünkü sistem tamamen yani çöküşe doğru gidecek kadar gerilmiş durumda. Çok fazla vaka var. Cevaplama müdahale çok zayıf. Yani şunu anlamanın çok büyük önemi var demiş. Bu Ebola salgınından daha büyük bir şeyden bahsediyoruz demiş. Bugün bir büyük insani krizden bahsediyoruz ve gözlerimizin önünde yayılıyor, genişliyor ve her geçen gün her geçen gün daha da fazla oluyor demiş şimdi bu çok önemli ee, Öte yandan da bir başka gözlerimizin önünde görmek istemesek de gelişen şey tam kapsamlı bir iç savaşa doğru gittiğine dair Libya'da şeyin Libya hükümeti eğer silahlı milis grupları kontrol edilemezse tam bir bütün ülkede iç savaş olacak demiş. 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra ve öldürülmesinden sonra Yani sadece sonra... ülke içerisinde olsaydı mesela Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da bombaladığı söyleniyor Libya'daki mevzileri yani bölgesel bir durumda söz konusu olabilir bu çatışmalar. Evet, Mısır, tabii çünkü Mısır Cezayir yani onlara sınırları olan pek çok ülke de çok endişeliler. Bir yandan da İtalya işte sahillerine vuran cesetler var çeşitli Sahiller Akdeniz sahillerine kaçanlar yani giderek büyüyen bir tehlike uyarısı da şeyden Libya'nın eski Birleşmiş yeni ayrılan Birleşmiş Milletler temsilcisi Tarık Mitri tarafından şöyle bir rakam verilmiş 100 bin kişi geçen ay da çatışmaların artmasından sonra 100 bin kişi yer, yerinden yurdundan oldu demiş. 100 bin insandan bahsediyoruz bir yani birkaç hafta içinde böyle. Ve bütün birçok Libya şehrinde biliyoruz varlıkları var bu silahlı grupların terörist grupların demiş. Tam bir kaos var. Hükümetin kapasitesi de çok sınırlı ve çok Libya'da ve onun ötesindeki ülkelerde senin de dediğin sıçrama yayılma ihtimali çok fazla. Veya demiş. birbirlerinden haberleri de yok. Mesela BBC'ye konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yetkili bu hava saldırılarıyla ile ilgili. Çünkü bir anda böyle uçaklar ortaya çıkmış savaşın ortasında nereden geldiği bilinmeyen. Libya'da çatışırlarken insanlar. Bu hava saldırılarıyla ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne danışılmadığını söylemiş. Amerika Birleşik Devletleri'yle yetkili. Ee, ve saldırılarda Amerikan silahlarının kullanılmış olmasına endişe ettiklerini söylemiş ki bu da e, bu silahların kullanılması ABD'nin satış anlaşmasında ihlali sayılıyormuş. Acaba hibe edilenlerde kullanılsa aynı şey olur mu? Mesela Mısır hükümetine Olmaz. hibe edilen uçakta silahlar kullanıldığı zaman da aynı anlaşma geçersizliğini geçersizlik gibi bir durum söz konusu olur mu? Olmaz. Olmaz tabii. Çok şey bir durum var. Yani Libya'daki durumla ilgili bu konuda yazan e, profesörlerin falan söylediği gibi şöyle durumlar varmış mesela. Tamamen e, bu travma sonrası, boz, stres bozukluğu, stres bozukluğu hı hı. içinde olan liderler var ama. O Hafter mesela bir tanesi e, ne yapacağı hiç belli olmayan bir generalmiş. Mesela beni şey bakanı yapın demiş istihbarat bakanı yapın kabul edilmeyince parlamentoya çok kızmış ve cevabını nasıl vermiş biliyor musun? Ve geliyorum oraya bütün parlamenterleri öldüreceğim diye apar topar açık denizde toplanmışlar evet, evet. korkudan ve güvenliği sağlayamadıkları için beş yıldızlı otellerde toplantı yapıyorlar. Durum bu yani. Libya'daki durumda. Bir diğer taraftan da devleti olan da mül mültecileri oluyor. Daha doğrusu savaş bölgelerinden kaçmaya çalışan insanları oluyor. En son 200 göçmenin hayatını kaybettiğinden bahsetmiştik. Libya'dan kaçmaya çalışan Trablus ka e suları içerisinde. Biraz daha şanslı olanlar İtalya'ya kadar gitmişler. Lampedusa açıklarında gemileri evet. batmış onların da. Nispeten daha şanslı olanlar. Orada da 19 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi devleti tabii işte öyle. Yani devleti bir anda ortadan kaldırınca on yıllarca kurulmuş kurumları filan e, onun yerine hiçbir şey sadece bombardıman koyuyorsun. Evet. E, hiçbir kurum kalmayınca o zaman da çok şaşırıyorsun sonra bu milisler nereden çıktı IŞİD nereden çıktı diye. Şimdi John Pfeffer'ın son derece ilginç bir e, analiz yazısı vardı Foreign Policy in Focus'da yazıyor okuyamayacağız ama Albert Camus'un meşhur vebasından alıntılar yaparak, veba romanından çok iyi bir analiz bence geliştirmiş. Diyor ki bu veba diyor, hem IŞİD hem de Ebola bu mevcut düzenin çöküşünden kaynaklanıyor. Ortak noktaları o diyor. Şimdi mesela İŞİD e Ebola tabi işte şu kadar 1500'ün üzerinde bu yazının yazıldığı sırada 1500'den fazla insanın hayatına mal olmuştu diyor. Bu korkunç tabi ama diyor Afrika'da sadece diğreden ishalden kaç çocuğun hayatını kaybettiğini düşündüğünüz zaman pındık fıstık kalır diyor. Yani maalesef ve 2010'daki bir rapora göre bu diğreden ishalden ölen her gün ölen çocuk sayısı kaçmış Afrika'da? 2000. 2000 çocuk ölüyormuş diğer eden. Her gün. Yani bu akıl almaz bir rakam. Ve üstelik de sadece temiz su ve bir takım hijyenin tedbirler alınması halinde çözülebilecek bir şey. Fakat tabi bu dikkati çekmiyor. İsa evet. Çünkü Ebola gibi değil. Senin biraz önce söylediğinin tam aynı başka bir şey. Görünür olma meselesi işte bu da. Yani kimse mesela Diğer eden tedbir almak için uğraşmıyorlar diyor. Şimdi mesela panik Ebola'da en korkmuş durum. Şimdi Kande Kamara diye bir çocuktan bahsediyor. Bu Sierra Leone'da bir 21 yaşında delikanlı çocuk diyorum ama bir delikanlı ben gönüllüyüm demiş. Savaşacağım. Yani bu şeyle Ebola ile mücadele etmek için virüsle ve burial boy kategorisini almışlar onu. Göm, ölü gömücü. Çünkü bu işi yap, hiç kimse yapmak istemiyor ve korkuyorlar. Hı hı. Çünkü kendisine bulaşır diye. O zaman bu, bu çocuklar toplumun tamamen dışına atılıyormuş. Bu ölü gömücüler. İşte Hindistan'daki biraz önce bahsettiğiniz kas sisteminde da, olduğu gibi. Da, dalitler gibi evet. Çünkü virüsü bize getirir, eve getirir diye salgını getiriyor, korkuyorlar. Şimdi mesela New York Times'da Adam Nossiter ile Ben Solomon'un çok aslında çarpıcı bir yazısı çıktı diyor. Pfeffer, Kandekamara ne kadar para alıyormuş bu ölü gömücülük için biliyor musun? İki dolar. Hayır, hiç. Başta hiç Başta hiç para vermemişler ve dilenmek zorunda kalmış. Yani bundan daha artık acayip bir durum olamaz. Ekmeğini de dileniyor. Ölü, ölü gömücülük görevini üstlenmiş biri. Şimdi günde 6 dolar vermeye başlamışlar neyse ki. Ve bir daire tutabilirim diye ümit ediyormuş bir evi olsun diye. Çünkü ev de vermiyormuş kimse kendisine. Hastalıktan dolayı. Yani Ebola kötü haber ama mesela oradan de geçiyor. Ve yani e, Aynı hastalığın bir başka benzeri olduğunu söylüyor. Yani ortak, yani daha mesela Ebola'daki sebep bizim senin de defalarca söylediğin gibi ormanların kesilmesi ve dolayısıyla orada yaşayan canlıların şehirde insanlarla temas sonucunda böyle çevresel bir sebebi var. Hayır yani. ormanlar da aynı istedim. zamanda gıda üretmek için kesilmiyor. Bir yandan kereste üretmek için, diğer taraftan da biyo dizel yakıt sağlayabilecek, biyo dizeli ortaya çıkarabilecek ürünlerin ekilmesi için kesiliyor. Evet, insanların gıda yani. krizinin ortaya çıkarılması gibi bir durum söz konusu oluyor. Onlar da ötürü de gıda bulamayınca insanlar Ormandaki maymunu, hay, fareyi, ya yılanı da, yiyorlar. Ya da evlere yiyorlar. geliyor yarasalarda. Artık evlere kadar kaçmak, şehirlere kaçmak zorunda kalıyorlar. Evet. Şimdi sadece Batı Afrika'da, bu Ebola'nın yayıldığı bölgede bir rakam daha veriyor. Fafir ki insanın dudağı uçukluyor. Yılda kesilen orman sayısı, e, mobilya, kerestecilik için bir milyon hektardan fazlaymış. O zaman Ebola ne ya. E, Afrika'nın doğal savunması ormanlardır. Ebola da bunların ölümcü şekilde bu sistemin savunma sisteminin yıkıldığını gösteriyor diyor. Şimdi uzak kasabalarda, köylerde olan şeyler kırsal bölgede, şehir bölgelerine geliyor diyor. Şey de diyor, İslami devletin Suriye ve Irak'taki başarıları da benzetilebilir diyor aynı şekilde. Bu çevresel sistemde değil ama siyasi sistemdeki bir çöküşün şeyidir diyor. Yani bunlar sadece bir dizi böyle haydut öldü, kana susamış caniler çetesi diye bakmak müthiş yanlış olur diyor. Belli bir ideolojileri var ve belli bir siyasi hedefleri var diyor. Hepsinin hesaplı, kitaplı ve e onların eskiden bir diktatoryal dönem yerden mi hareket ettikleri yoksa demokratik bir çevreden mi bir önem taşımıyor diyor. Esad'ın demir yumrukla yönettiği yerde de Saddam'ın da çoktan gittiği yerde de gelişiyorlar diyor. Ortak payda kaos diyor. Ve bütün hukukun üstünlüğü bölgesini Aşmış durumdalar bu gri bölgeyi Suriye'de. Kendi hukuklarını oraya uyguluyorlar. uyguluyorlar evet. Şi, yani Şiilerle Sünniler arasındaki felçetici şeyde kendi hukuklarını uyguluyorlar diyor. Ve sonuç olarak da yani ebolayla İslami Devlet ya da Daesh arasında tabii ki büyük farklar var diyor benzetme ama ikisi de sistem çöküşünün birer sonucudur ve oportunist enfeksiyonlar diyor yani fırsatı bulup geliyorlar ve şu sihirli hap filan da yok diye çok evet. ilginç bir analiz yapmış. Daha uzun süre göreceğiz gibi duruyor ama ormanlar demişken bir de Brezilya'ya bakalım. Evet aynen öyle. Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarının talanı söz konusu fakat bu talan doğrudan işverenler büyük kapitalistler tarafından yapılmıyor. Taşarım kullanılarak yapılıyor. Bu taşarımlarından bir grup ifşa edilmiş durumda. Brezilya emniyet yetkilileri bu dünyanın akciğeri olarak da tanımlanan bu yağmur ormanlarını işgal etmek, ağaçları yakmak ve keserek açtıkları arazileri çiftçilere satmakla suçlanan 14 çete üyesi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurmuş. 14 kişi sadece gibi duruyor burada. Yaklaşık 220 milyon dolarlık zarara neden olduğu söyleniyor ama o ormanın içindeki yaşayan canlıların ve bundan sonra o ormandan oksijen olarak yararlanacak olan diğer canlıların Herhangi bir çetelesini tutabilmek, onların zararını tutabilmek mümkün değil tabii. Tabii ve tabii. dünyanın yani yaklaşık 5,5 milyon kilometre kareymiş alanı ve dünya üzerindeki tropik ormanların yüzde elisinden yarısından fazlası yani. 40 binden fazla ağaç ve 130 binden fazla hayvan türüne, çeşidine ev sahipliği yapıyor. Bu, bu zenginlik başka hiçbir yerde evet, yok. Evet ama herkesin bildiği gibi bunu gerçekleştiren sadece 14 kişi çete değildir. Çok büyük bir kompleks bir yapıyla karşı karşıya dünya bu dünya. Talan etmiş, talan Bu bir sistem konusunda. meselesi. Yani. Sistem meselesi. Oradan arazi alan da, o araziyi yıkan da, o araziden çıkan ürünü kullanan da aynı şekilde sorumludur. Değil evet. Şimdi belki de. Radikalde de bir haber. Zaten Türkiye'de 12 yılda 164.222 hektar ormanını kaybetmiş. Kayseri büyüklüğünde, ili büyüklüğünde bir alan. En büyük orman kaybının olduğu illerde Antalya ve İstanbul' Zaten 3. köprünün yapılması için inşaatına girişilen yerlerdeki kayıpları havadan bakmak insanın net bir fikre sahip olmasına sebep oluyor. Dünyada en çok kayıp Brezilya'da ama İstanbul'da da 3 proje özellikle Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un batısında e, su havzasının çoğunluğunu oluşturan ormanların önemli bir kısmı 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul projeleriyle yok edilecek demiş doktor, doçent doktor Çağan Şekercioğlu bu projede. Artık herkes, internet bağlantısı olan herkesi dünyanın herhangi bir yerinde ormanların gözcüsü olabiliyor. Evet ve büyük bir kayıp. Ama tabi mesela Kanada'daki orman yangınlarında şu anda Portekiz'den görülebiliyor. 10-15 kilometre yukarı çıkan şeylerde. Yani Kanada'nın yanında durum daha iyi olabilir. Ama Türkiye'de de. 17 milyon 287 bin hektar orman kaybetmiş. Avustralya'da 4 milyon 4,5 milyon hektar kaybetmiş. Ama Tabii ki onların onlardan daha az kaybediyor olmak herhangi bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu zaten hepimizin te, temel sorunu yok oluşumuzun ta kendisi yani. Bu yıkım aynı zamanda Türkiye'de de devam ediyor. Hatırlarsanız Sarıyer'deki kuzey ormanlarını barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesindeki bir yakınlarını iflas etmemesi için Emine Erdoğan'ın isteğiyle imar açıldığı ileri sürülen bir alan vardı. Ee, bu dört bakan hakkındaki fezlekede yer alan yasal dinleme kaydının kaydında bölgeye bölgenin imari açılması 12. Cumhurbaşkanı seçilen başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın işi Emine Erdoğan isteği üzerine geldiği söyleniyordu. Ee, bu bölgede yani Kısırkaya plajının olduğu bölgede de şimdi dün daha doğrusu yıkım çalışması. Çevik, kol, çevik Kuvvet Polisi'nin desteğiyle gerçekleştirilmiş başlanmış. Öyle mi? Evet. evet vatandaşlarda Kısırkaya plajın e, önlem alınarak halkın yararına sunulması yerine bu yıkımın yapılmasına bir anlam veremediklerini söylemişler. Tam hiç anlam veremeyecek şey aslında sistem. Yani Çin'de kuraklık nedeniyle yüz bin kişi içme suyu e, sıkıntısı içinde. Kaliforniya'da içme suyu şeye bağlanmış, karnaya bağlanmış. Muğla'da orman yangını Ülke genelinde tarım da tarım etkileniyor. Kiraz'da kıtlık yılı. Bugünün haberleri sadece. de çiftçileri sel vurdu ve İstanbul için geriye sayım başladı. Son 10 yılın en düşük seviyesi %16'ya %16 inmiş doluluk oranı. Suyu da sıfırladılar diye Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber var ve son olarak belki Agostan'da ilginç bir haber var. Alt Sancak Stadyumu'nun İzmir'de ve çevresinin stadın tribünlerinin onarılıp güçlendirilmesi, yenilenmesi ya da yerine aslına uygun bir modern stadyum yapılması diye bir şey yok. Yıkılıp AVM ya da Gökdelen yapılması söz konusuymuş. Burası da İzmir'de e, muhalefetin yani iktidarın değil, büyük ölçüde Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet partilerinin oy aldığı yerler, belediyeler de onların elinde. Mesele yani sistem meselesi, Erdoğan vesaire meselesi değil. Topyek'ün büyük bir sistemi meselesi. Evet. Yani onun için de bugün Cezayir restorandaki toplantıya basının ilgi göstereceğini ümit ederiz. Alternatif iklim zirvesi, dünyanın en büyük iklim toplantısına giden yola 3 hafta kaldı. Onun ondan sonra görüşeceğiz zaten. Açık kastedi. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın Merhaba. Gayet iyiyiz sen sormadan söyleyelim. Efendim? Gayet iyiyiz sen sormadan söyleyelim. <gülüyor> evet, hayalleriniz gerçek oldu biliyorum. Evet. Erdoğan'ın yeminiyle de. Evet biz zaten artık uzunca bir süredir paralel yapılanma içindeyiz. Paralel yayın yapıyoruz. Yani kainat <gülüyor> olarak söylüyorum. Evren olarak. Yani Türkiye'deki gazete ve televizyon ve radyo yayınlarıyla bizim açık gazetede yaptığımız arasında hiçbir paralellik, yani şey yok. Benzerlik yok. Evet. Ama i̇ki ayrı kanaldan. İki gidiyoruz. ayrı kanalda değil de aynı kanaldan bir, belki biraz daha şeydeyiz, yarına dair olan hikayeyi anlatıyoruz. Yani bugün tartıştığımız hikaye, tamam bugün olabilir ama e, yarına dair olan hikaye Ebola gibi, küresel iklim değişikliği gibi hepimiz etkisi altına alacak hikayelerden bahsediyoruz. Fütüristik. şimdi sen de tam onu da söylüyordun galiba. IŞİD Türkiye yani bağlantısı. Yani daha Pardon lafınızı kestim ama evet. sanki Can'ın söyledikleri de daha iç açıcıymış gibi bir durum oluyor. Yani. Evet evet. Kuladan vesaire bahsedince. <gülüyor> yani küresel iklim değişikliği. Evet hani abi, orada. Da derken. Evet, ama <gülüyor> Başlangıcı orada... da burada. Yani evet. hem İŞİD'in aynı şekilde ortaya çıkışının Suriye'deki savaşı, Ebola'nın ortaya çıkışını da aynı şekilde küresel iklim değişikliğinin etkileri üzerinden de okuyabilmek mümkün. Ve gayet net bir şekilde görünen bir tabloyu ortaya çıkarabilmek de mümkün. Evet, Bu yani. arada da 21 Eylül'de de büyük New York'ta ve bütün dünya şehirlerinde büyük yürüyüş oluyor. İklim çok sayıda 700'ü aşkın örgütünde evet. katıldığı, işçi sendikalarının falan da katıldığı ilk defa tarihte. Bakalım ne yani? Onu da izleyeceğiz açık radyo olarak. Üzerinde Hadi konuşuruz. Yani, hiç zamanla mücadeleyi bırak, bırakmıyor olmak lazım ondan sonra ama işte Tabii hani e, Türkiye'nin içinde de işte e, maalesef hani belki bugünler e, daha iyi günler mi diyeyim artık ne diyeyim e, bilemiyorum. Çünkü daha da zor zamanların geleceğini düşünüyorum şimdi. Aynen ben, öyle, aynen öyle. E, e, be, belası hakikaten işi belediyesi diyecektim şimdi. <gülüyor> Gerçekten de, be, geçen hafta da bahsetmiştik belediye gibi çalıştıkları için bir yandan da ve e, işte hizmet götürmeleri vesaire neticesinde e, hani orada köklenmeye çalışan bir devlet yapısından bahsediyorduk de i̇şte müzik dersleri vesaire de yakla e, yasaklanmış zaten Irak'ın o halinde e, ne ders olacak ne olacak işte nasıl bir eğitim zaten imkanı sunuluyor çocuklara bütün bunlar ayrı dert. Fakat bir yandan da işte maalesef Hani ışığın oradaki kalıcı varlığını kabulleniyor olmak lazım. Bir de tabii bunun işte etkileri yani Türkiye üzerindeki etkileri sadece hani sınır bölgeleri veya da Türkiye'nin içiyle de bu arada sınırlı kalmayacak. Bir de dış boyutu var işin ve o da çok beni düşündürüyor açıkçası işte ilk işaretlerini görüyoruz çünkü mesela ilk defa Britanya'da tabloid yer şeyine haberi olarak artık yer almaya başladı Türkiye'den geçip de işi de katılanlar. Ne demek dinleyiciler için belki bilmeyenler olabilir aralarında Tabloiden kasıt nedir? Tabloyud, tabi aslında eskiden tabloyud bir gazete boy, formatta boyutta olan gazetelere yönelik e, birinin telemi Fakat artık hani boyutları falan filan vesaire de önemli değil. E, özellikle hani fiziksel olarak kan hani gördüğünüzde e, anlamının ötesinde kolay tüketilen haberler yapan bol resimli, e, özellikle işte e, vurucu böyle çok büyük puntolarla manşet atan e, gazeteler ve işte İngiltere'de mesela tabi onların çok ciddi etkisi var. Yani sadece İngiltere'de değil e, birçok yerde en çok okunan gazeteler e, tabloit tipi gazeteler. Ee, ve e, bu tür gazetelerde işte e, tabii çok hani halkı konuşturacak diyelim işte şey gündem yaratacak haberler yer alıyor. Ee, özellikle bunlara yer veriliyor. Ee, ama nasıl yer verildiği de önemli. Tabii bütün gazeteler hani gündem ilgi çekecek haber e, olsun vesaire falan tabii manşete <gülüyor> sıkıcı haber çeken yoktur. Yani dünyada böyle bir şey yok da özellikle hani... Tamamen e, adeta bir pazarlama taktiğiyle e, büyük puntalarla atılan ma manşetler dehşet böyle korkunç aman tanrım falan filan böyle hani e, halkı galeyana getirecek birazcık e, duyguları böyle ayağa kaldıracak şeyler e, şekilde yapılıyor. Bunun sebebi ee, olarak da James Foley Amerikalı gazeteci olduğu söylenen kişiyi öldüren e, işit militanının İngiliz bir rapçi olmasıyla alakalı bir durum söz konusu olabilir mi? Ha, bu var tabii yani artık hani mesela e, IŞİD'le ilgili tabii ki yani şimdi bu hani iş, e, ben e, neden hani önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin başına bela olacak bir dert açacak diyorum e, aslında hani bir adım geriye gidersek bana bütün bunları düşündüren Romanya ve Bulgaristan'dan gelecek göç haberleri Avrupa Birliği'nin işte e, sınırları kalktığında e, Romanya ve Bulgaristan üye olduğunda e, böyle bir hani şey dalga olacağı söyleniyordu ve bu e, dalga olacağı paranoyasını, korkusunu, Romanyalı ve Bulgar işçi korkusunu ve ondan önce de hatta Polonyalı işçi fobisini <gülüyor> e, ve aslında göçmen e, fobisi dediğimiz şey e, Avrupa'da bu. İlk başta yani İslamofobiden çok bu özellikle yani Doğu Avrupalılar ve işte Orta Avrupa'dan olan yeni üyeler çok korkutuyordu şeyleri. Avrupalıları ve tabloidlerin bunda büyük rolü vardı De dediğim gibi. Yani o müthiş kocaman puntolarla atılan manşetler işte şu kadar göçmen yolda şu an işte geliyor falan gibi. Şimdi ile ilgili yapılmaya başlanan ve işte IŞİD'in şeylerinin hani militanlarının Türkiye'den geçerek gittiği bir cihat şeyi adeta şeyi oluşturduğu, yolu oluşturduğu ile ilgili haberlerde birazcık bana işte o zamanın o zaman başlayan haberleri hatırlatıyor ve böyle bir klişe bir kere yapıştı mı işte onun hani sosyal ve politik sonuçları da çok ağır olabiliyor yani bunun işte sonuçlarında tabii ki Türkiye'deki insanlar yaşayacaklar yani işte yıllarca Polonyalıların şeylerin, Bulgarların ve Romanya'dan Romanya vatandaşlarının yaşadıklarını Avrupa'da yani çok ağırlaştırılmış biçimde. Tabii Türkiye vatandaşları zaten iyi de bir hani olduğundan ve her şeyin güldük güldük olduğundan bahsedemeyiz. Onlar yaşamaya başlayacak. Ee, ve işte bu tabloidcilik gazetecilik e, dediğim gibi her şeyi hap gibi birleştirerek işte mesela e, Daily Mail'de şey vardı. Her e, hafta e, pardon her gün diyordu. Her gün yedi cihatçı e, şeyden e, geçerek e, e, Türkiye'den geçerek e, IŞİD'e katılıyor diye. Yani dediğiniz gibi işte tabii James Foley'in öldürülmesi çok grafik bir olaydı. Çok e, görsel bir olay olaylarken ben dahi Işık fotoğraflarını vesaire bakmadığım etkletiği halde Twitter'dan timelineından o kadar çok yani Twitter'dan yollayan oldu ki bu tarz, paylaşan oldu ki bu fotoğrafları ben dahi görmek zorunda kaldım. Ve hani hakikaten onları görüyor olmak da ağır ve vurucu bir şey o resimleri infaz resimlerini vesaire. Yani e, şimdi içimiz yeterince karardıysa, daha <gülüyor> yani bu bunun bu, bu, bu durum beni özellikle gençler açısından çok üzüyor. Çünkü zaten birçok genç için Avrupa'ya seyahat etmek zor bir şey. Bizi evet. almaktan tutun vesaire bilmem ne, hani bunlar müthiş zor. Ee, hani can çok iyi bilir. Evet evet. Ee, yani bir de bu zorluğun yanında maddi durumlar da söz konusu oluyor. Yani maaşınız yetiyor yetmiyor ona göre bir bankada para göstermeniz lazım. Kim olduğunuz çağrılıyor bu parayı nereden buldunuz diye soruluyor. Sadece işit değil aynı zamanda sizi fakir olarak da gördükleri için vermedikleri oluyor vizeleri. Peki ben bir de şeyi de ilave edeyim sadece tabloid basın dediğimiz magazinel basında değil. Mesela Almanya'nın birinci devlet kanalı ARD'nin de ARD'nin. Avrupa'dan Suriye ve Irak'a giden IŞİD militanlarının İstanbul Fatih'te gayri resmi bürosunun bulunduğunda öne sürmüş. Yani bu da ilginç bir şey. Taraf gazetesinde var bugünkü tarafta. Ve en az 2000 militan IŞİD Avrupa'dan IŞİD saflarına katılıyor. Ve Avrupa ülkelerinin IŞİD'in askeri alma merkezi haline geldiği öne sürülen haberde de önce İstanbul'a uğradıkları belirtiliyormuş yani. Evet ama yaklaşık bir senedir biz sizinle konuşuyorduk galiba bu konuları sizinle. Dedim. Aynı zamanda yani insana kafasına şu soru geliyor. Bu, bu zamana kadar olan bir şey şimdi neden bu kadar daha görünür oldu? Mesela Almanya basınında resmi kanallarında ya da İngiltere'nin tabloit basınında neden şimdi bu kadar daha görünür oldu diye soruyor insan. Yani sadece ya, şey mi? 250 askerin... Kadar kadar kurşuna dizilmesi görüntülerinin yaygınlık kazanmasından ötürü mü? Yoksa artık bu tehlikenin Avrupa'ya doğru da yüzünü dönmeye başladığına dair bir korkunun ortaya çıkmasından ötürü mü? Ya tabii bu işte ya, can, bütün e, siyasi olaylarda olduğu gibi aslında hani bir, e, diyelim ki bir kar tanesi ilk önce düşüyor. Ve ondan sonra işte o kar tanesi yavaş yavaş bir çığa dönüşüyor da o çığ düştüğünde biz fark ediyoruz. Hayır, onun bile oluşum süreci var vesaire. Bilmem ne falan filan. Hani bunun tam olarak oluşum sürecinin ne, nereye bu olayın hani e, gündem yaratma sürecinin diyelim ki nerede başladığı nasıl olduğu vesaire falan filan. Ha hani bunları e, Hani belirlemek bir anlamda işte tabii sosyal bilimlerde bunu yapmaya çalışıyor belki biraz da ee, işte aslında şu ıı, ilk ıı, olaydı falan filan vesaire işte bunun ıı, hani işte Foley'in öldürülmesiyle ondan önce ya da işte bu görüntüler değil ya da bilmem ne değil de i̇şte bundan önce bu vardı işte bu daha sonra işit gündem böyle yaratmaya vesaire başladı gibi ee, bunu çok işte şey yapabilirsiniz yani kendi yorumunuzu getirebilirsiniz ama ıı, Hani e, bence dikkat çekmeye başlamasını evet yani e, epeydir biz e, belki dört 4-5 yıldır bu hikayeden bahsediyor olmamız lazım. Etmeye de çalışıyoruz fırsat buldukça ama yavaş yavaş dünyada gündem oluyor olması. E, tabii ki yani hani... E, o e, hani kan olunca manşete çıkar diye bir laf var ya hani klasik daha önce de söyledik. E, When it bleeds it bleeds. Yani gerçekten de vahşi vesaire bilmem ne işte canhıraş bir durum olunca da o, o gündem oluyor. Fakat bu işte Romanyalı e, ve Bulgar iş, işçilerin e, paranoyasında... ...hikayesinde ortaya çıktı. Bir kere orada tamamen... ...yani IŞİD'de hakikaten... ...cidden bir tehdit. şimdi bu tarafı var yani... ...karşılaştırırken tabii onu da görmek lazım ama... ...hani olayın... ...tabloidler bakımından ya da popüler kültüre... ...yansıması bakımından... ...hani ben tamamen karşılaştırıyorum... Ee, o işte işçi paranoyası ve işsizlik vesaire hikayesi de tabi tam e, şeyde Avrupa'da e, krizin olduğu zamanlar vesaire falan filan bundan çıkan işte bir, işte İngiltere'de insanlar işsiz kalacak ve üstüne böyle koştura koştura insanlar geliyor e, işte Avrupa'nın çeşitli yerlerinden iş aramaya falan aileleriyle geliyorlar işte yedi düvel e, mesela on tane çocuk birden işte bir ailede geliyor falan filan ve bizim bütün sosyal güvenlik işte şey sistemimiz altüst olacak, bilmem ne işte yani bu korkular bir anlamda klişeler yerleşiyor geldi işte evet. ve o da işte hangi işte dediğin gibi onda da sen tam neye dayanıyor işte Romanya'nın girişimi işte şey Bulgaristan'ın girişimi ondan öncesi mi işte bu daha öncesinde serbest dolaşım hakkı falan filan başlamadan önce de ilk kez Çingene'ler Romanlar Romanya'dan geliyor oldu bir de Romanyalılarla yani Roman vatandaşlarıyla Romanya Bak bütün bunlar herkes işte şeyler ağızlar birbirine karışıyor <gülüyor> Romanyalı insanlarla Romanya'nın roman vatandaşları vesaire Bütün bunlar herkes şeyler bütün ön yargılar vesaire işte etiketler hepsi birbirine karışıyor oldu ve bundan dolayı da hani şimdi hala ciddi sıkıntı çekiyor Doğu Avrupa vatandaşlarının hepsi Macarlar da çekiyor işte şeyler de çekiyor bahsettiğim ülkelerinkiler de çekiyor Polonyalılar zaten malum vesaire işte Türkiye'de de aynı işte cihatçı etiketi bu sefer yapışıyor olacak evet. Türkiye'ye. Şunu sormak istiyorum yani ben de. Yani Türkiye fobiye doğru gidiyor. Fobi... Zaten hiç yoktu. <gülüyor> evet. Fobiye doğru gidiyor. Şunu sormak istiyorum. Ee, kan olunca gündem oluyor dediniz biraz önce ama şöyle bir denklem kuruyorum ben haftanın başından bu yana ve altından kalkamıyorum bu denklemin. 2011 ve 2013 yılları arasında 2013 yılının sonuna kadar daha doğrusu Suriye'deki iç savaşta ölen insan sayısı 100 bin civarında olduğu söyleniyordu. Evet. Ama 2013 senesi bittikten sonra 2014 yılının başından itibaren ölen Suriyelilerin sayısı 90.000 olarak nitelendiriliyor. Yani sadece içinde bulunduğumuz güne kadar bu senenin içerisinde Suriye'de 2011 ve 2013 senelerinde ölen insanın sayısına yaklaşmış bir ölü sayısından bahsediyor. 200.000'i evet. de geçti. Yükseliyor ve durdurulamıyor bu da. Fakat bu sene içerisinde... Özellikle Guta'daki kimyasal e, saldırı olduktan sonra hem Türkiye gündeminde hem de dünya gündeminde Suriye Savaşı ile alakalı olarak e, bu tabloid şeyleri çıkabilecek haberlerin ne, neredeyse hepsini işidin yaptığı askerici saldırılar, bu e, esir almalar, kafa kesme görüntüleri olarak nitelendirilir. Ama şu anda Halep'te ve diğer büyük bölgelerde kazan bombaları atılıyor. İnsanların oksijen olarak aldıkları nefes... Nefeslerini kurutan, yakan bir bombadan bahsediyoruz burada Rus yapımı. Ama bunları gazetelerde görebilmek mümkün değil. Yani kan olunca gündem o kadar da kolay olmuyor galiba. Bir, bir durum ortaya çıkıyor. Yanılıyor muyum? Ya tabii Madara'nın oyun de var. Kan ama ne kadar kan e, gibi. B böyle bir durum. Pardon. Par pardon. pardon. <gülüyor> tamam. Kusura bakmayın. Tamam Kusura bakmayın. Programı, programımızda <gülüyor> evet. Selaketli bu arada. Gençlerimizin isyanıyla karşı karşıyayız. Evet. Kusura bakmayın. <gülüyor> Kusura bakmayın. Eee <gülüyor> Evet. Ara verelim mi? Yani bir, bir, e, evet lütfen rica edeceğim gençlik isyanıyla karşı karşıyayım ve Buna... <gülüyor> bunu sorunun müzakere ederek çözmek istiyorum. Kolay gelsin evet, kolay gelsin çok, çok teşekkürler <gülüyor> teşekkür görüşmek üzere. <gülüyor> evet bu çok önemli bir konuları tartışırken bir ufak gençlik isyanıyla da karşı her zaman her yerde karşınıza çıkabilir. Evet. evet. Arda. Değil mi Arda? Evet. Peki e, şeyi söyleyelim bu arada. Tarafsızlık yemininden bahsedeceksiniz yoksa? Başbakan Erdoğan. Öyle bir yemin mi etmiş? Öyle bir yemin etmiş. Ben. E, e, Tarafsız e, bir cumhurbaşkanı olacağına dair yemin ederek göreve başlamış kendisi. Fotoğrafları da var. 0.049 e, dakika saniyesi içerisinde aldıkları bir sekans var burada. Ve ardından da e, bizim de çok net olarak tartışamadığımız bugün CHP'nin protesto edip terk ettiğinden bahsedilmesi gibi bir durum söz konusu. Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'nin katıldığı bir yemin töreni varmış dün. Mecliste köşke çıkan Erdoğan da Gülden Cumhurbaşkanlığı'nı devralarak görevine başlamış oluyor. Benim de bu kafa karışıklığım bitti sonunda. Evet rahatladın hepimize. Cumhurbaşkanı artık. Evet. Cumhurbaşkanı diyebileceğiz. Bu yemin töreni yalnız 22 ülkenin lideri katılacak denmişti ama bu sayı çok daha az olacağı benziyor. Yani en azından bir kişi daha az diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü Poroshenko gelemiyor, Ukrayna Devlet Başkanı. Bazı başka gelemeyenler de olabilir içinde bulundukları sorunlardan dolayı demokrasilerden de pek gelen olmadığı da açıkça ortaya çıkıyor böyle ve bir de İlter Türkmen'in söylediğini de tekrarlamakta yarar. Ben böyle bir şey zaten bir gelenek, yok, evet. gelenek yok. Gelenek yok. saçma bir şey diyebiliriz buna yani. Çünkü o zaman e, Erdoğan'ın ve diğer seçilen bütün başbakan ve cumhurbaşkanlarının da Fransa'da, İspanya'da, nerede kim yeni bir cumhurbaşkanı seçildiğinde ya da evet. devletin oraya gitmeleri. Ya da Somali'de öyle. metro inşaatına yapıldığı zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması gibi bir durum söz konusu olacak. Hatırlıyorsunuz Marmara açıldığı zaman Somali e, başkanı gelip burada aynı şekilde törene katılmıştı. Cumhurbaşkanı, o zamanki Cumhurbaşkanı Gül ile o zamanki başbakan Erdoğan'ın yanında tam art arasında yer almıştı. Böyle görüntülerle karşı karşıya kalmıştık geçtiğimiz sene içerisinde. Bakalım. Belki de son olarak şeyden de bahsederek bitirmemiz iyi olabilir. Yani çok ciddi çevre sorunları var. ya Ormanların yok olmasıyla filan ve son iklim hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye adlandırılan dünyanın en büyük bilimsel ortalama, bilim insanları topluluğunun açıkladığı şey artık dünyanın tam bir yani insanlık medeniyetinin batı medeniyeti dediğimiz şeyin ya da insanlık medeniyetinin aslında sonuna yaklaştıracak kadar büyük bir tehdit olduğunu çok net bir dille açıkladılar. Birleşmiş Milletler'in bilim kurulu ve iki derecelik artış, sıcaklık artışı da endüstri devrimine göre artacak. Ve bunun ondan sonra da bunun için en azından dörtte üçünün bilinen fosil yakıt rezervlerinin yerde kalması, kömür, petrol ve doğalgazın yerde bırakılması gerekirken bunun hiç yapılmadığı şey oluyor. Yani Bill McKibben yapılmış bir konuşmada buna ne diyorsunuz diye sorduklarında 350 organ kurucularından ve işte bu konuyu iklim değişikliği konusunu dünyada en çok dillendiren gazeteci ve yazarlardan biri aktivist. Yani Times Meydanı'nda New York'un kendini yakması dışında daha ileri gidecek bir şey olamaz artık diyor uyarı açısından bilim dünyasının yani bizi bütün erken uyarı sistemleri işledi. Alarm çaldı, bütün uydular, sensörler ve süper bilgisayarlar Hepsi, ihtiyacımız olan bütün bir bilgiyi verdi. Ve bir tek soru kaldı artık. Biz bunun, bunun üzerine gidecek miyiz, gidemeyecek miyiz? Siyasi irademiz var. Yani bu, bu acayip denklemleri değiştirmenin tek yolu var. İster New York'ta, ister başka yerde, ister Türkiye'de büyük bir hareket oluşturmak zorundayız. Evet başka hiçbir yolu yok. Yani onun için de bu bugün mesela sözüne ettiğimiz basın toplantısına işte çeşitli basın, medyanın ilgi göstermeyeceğini bilmiyoruz ama yani yeni termik santraller yapılması mümkün olmaması lazım. Büyük Türkiye diye manşet atıyor gazeteler ama buna karşı durulması lazım ve 20 21 Eylül'de sokaklara dökülen kitlelerin bunu talep etmeleri kesinlikle, yani orman yangınları ve kesilmesi bir yana tümüyle artık bir antlaşmaya zorlamak, bu zorlayıcı, bağlayıcı bir antlaşmaya zorlamak zorunda büyük bir hareket yaratılması şartı evet, var. Evet, çünkü önümüzdeki yıllarda eğer herhangi bir şekilde harekete geçilmediği takdirde, Sokaklara çıktığınız zaman başka yerde de insanlar sokaklara çıkacaklar fakat aynı amaç uğruna değil. Mesela şu anda gelen haberlere göre son 10 yılın en kurak günlerini yaşayan İstanbul'un 50 günlük suyunu kaldığında evet. bahsediliyor. Kentin kuzeyindeki Papuçdere tamamen kurumuş. Barajlardaki doluluk oranı da %16'ya kadar gerilemiş. Şimdi önümüzdeki sene itibariyle Sapanca'dan su çek Sapanca Gölü'nden. Sakarya'dan su çektiğimizi düşünün. Sakaryalıların kendi suları bittiği zaman ne olacak? Sakaryalıların o kullandıkları suyu kullandığınız zaman ya da başka bir bölgeden gelen suyu o yerleşim bölgesindeki insanlardan çaldığınız zaman tabii. caizse ne olacak? Bir İnsanlar gelip işte. böyle bakacaklar mı siz benim suyumu çalıyorsunuz da ben hiçbir şey yapmadan burada oturup izleyeceğim. izliyorum mu diyecekler? Yoksa siz sokağa çıktığınız gibi su olmadığı için onlar da aynı şekilde sokağa çıkacaklar mı? Siz de bizim suyumuzu çalıyorsunuz diye. Dünyada evet. bunun örnekleri çok fazla var. Mesela Suriye'de yaşanan bu su kaynakları üzerinden, Irak'ta yaşanan bu yine aynı şekilde su kaynakları üzerinden, ve su savaşları, su artık savaşları üzerinden, durumda, üzerinden, Mısır'da olan, Etiyopya'nın Etiyopya kurduğu barajdan bahsediyorsunuz. Orada da çok büyük olaylar yakın zamanda meydana gelebilir. Nereden dünyadaki bütün bu Sisi diktatörlüğü gibi korkunç bir olay üzerinde yeterince durma fırsatı bulamadık. Dünyanın en kanlı ve vahşi diktatörlüklerinden biri kuruldu. İsrail'le de işbirliği halinde götürüyor meseleyi ve bunun da temelinde gene şey vardı tabi. Ekmek fiyatlarını yükselten büyük bir kuraklığın şeyleri var. Evet, yani şu anda gibi. 100 bin kişi en az bekleniyor. New York şehri sokaklarını dolduracak. Son derece renkli bir topluluk. Yani aralarında tarihte ilk defa olarak sendika konfederasyonları da var. Bütün yerli, Kızılderili toplulukları da var. Meksikalılar da var. Göçmenler de var. Latinolar da var. Çok renkli ve sadece çevre örgütlerine falan asla ilişkin olmayan hatta Ferguson'daki ayaklanmayla da isyanla da bağlantı kuran büyük bir şey olacak. Ve iki gün, yani dünya liderlerinin iklim değişikliği zirvesinde, iklim zirvesinde Birleşmiş Milletler'de yapmasından e, toplanmasından iki gün önce başlıyor. 700 grup var. Örgüt katılıyor. 20'de Sendika Konfederasyonu'nun olduğu söyleniyor. Çok büyük bir ses çıkacak. Renk ve ses cümbüşü. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil. Dünyanın dört bir tarafında aynı şekilde bulunacak. Rio'da bu. da Roma'da da Ankara trengarında da mesela Ankaralılar da 20 Eylül'de trengarında buluşacaklarmış. Ankara Tren Garı'nda iklim için liderler buluşuyor diyerek bisikletleriyle beraber geleceklermiş. 350 Ankara'nın yaptığı bir şey bu, bir organizasyon bu. Orada herkes kendi evinin önünde buluşacak aslında. Herkes kendi evinin önünü temizlemekle başlayacak. Sonra süpürgeler birleşip bütün dünyayı temizlemeye çalışacak. Evet bugün 11.30'da da bunun basın toplantısı var. Velotopia Yeşil Düşünce Derneği, Küresel Eylem Grubu, Su Hakkı Kampanyası ve Yeryüzü Derneği'nin bir de 350.org'un katılacağı ve durumu Cezayir Restoran'da açıklanacak. Birer de konuşmada yapılacak. Pelin Cengiz'in moderatörlüğünde oraya da basının ilgi göstereceği medyanın beklenir diyelim ve bu bölümü de kapatalım. Meksika'da çok büyük bir felaket var. Yani onu da duyuralım. Sonora eyaletinde 40 bin küplük, yani 40 bin ton sülfürik asit, asit e, yerel nehirlere bölgeden geçen nehir ve ırmaklara boşalmış binlerce kişiyi etkiliyor. Bu bir şeyden bakır madeninden. Evet. Bunun gibi felaketlerde çok artmaya başladı ve ne yapmış dersin şirket? Özürde çıkıp özür dilemiş ve tazmin edeceğim mi demiş. Meksika'dan bahsediyoruz. Biraz zor oluyor o işler galiba. Dünyanın herhangi bir yerinde de aynı şey oluyor. Meksika'nın ayrı bir yeri var benim yeri kalbimde var ama. Tabii. Cezire'den onlattan habere göre kazayı uzun süre gizlemeye çalışmış şirket. Bakır şirketi durum orada da fena. Konuşacağız. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gazete. Alp Spor Evet, Alp Gayla, bağlantı son anda koptuğu için günaydın diye başlayamadık. Fakat hemen biz elimizdeki birkaç haberi söyleyerek bakalım. Trabzonspor'un futbolla başlarsak UEFA Avrupa Ligi Playoff turu revanş maçında Rostov'la berabere kalması 0-0. Ve ilk maçında da deplasmanda oynadığı bu maçtan önceki kendi Avni Akerstad'ında oynadığı Hüseyin Avni Akerstad'ında ilk maçı da 2-0 kazanmış olduğu için Bordo Mavi takımın bu sonuçta gruplara kalmış olduğunu belirtelim. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövaş maçında Rusya'nın Rostov takımını elemiş oldu. Bugün de kura çekimi olduğu belirtiliyor saat 14'te. Ama galiba bu hafta spor haberleri içerisinde en fazla konuşulan konu ...Yenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan... ...Süper Kupa finali... ...ve bu final içerisinde... ...yaşanan olaylardı... ...belki Alp Bey'le de... ...bunu konuşabiliriz... Evet. Günaydın, Günaydın. Günaydın, ...günaydın Alp Bey... ...günaydın Can... ...evet yani öncelikle futbolla başladık... ...bizde... ...bağlantı kurulmasında... ...bir problem yaşanırken... ...ve Trabzonspor'un da Rostov'la... ...berabere kalıp... ...elemesi oldu gruplara kalması bugün kura çekimi. Bundan önce de Beşiktaş'ın Arsenal'le oynayıp 1-0 yenilerek kaybetmesi, onun da başka bir kupada devam yoluna devam etmesi durumu vardı. Bir de Galatasaray'ın yeni belirlenen rakipleri var. Onları konuşup ama şeyin bu süper kupa finalindeki tuhaflıkları da daha geniş bir yerle konuşabiliriz belki. ...her şey süper olan kupa değil mi? Evet. Yani gerçekten hakikaten ona değiniriz. Evet. Baştan bir Avrupa kupalarına değinelim. Lütfen. Beş Türk takımı başlamıştı sezonda. Bursa Spor ikinci ön elemede eğlenmişti. Bu turda da Karabik Spor. Aslında çok kıl payı... ...vedahetti Turo. deplasmanında 1-0 sinirler... ...ve penaltılarla... ...ki penaltılarda da öne geçmişlerdi aslında... bir <gülüyor> ...penaltıyı kurtarıp ama... ...son iki penaltı yatamayınca enenler. Fransızlar delirdi gerçekten. Yani Avrupa Kupası kazanmış kadar <gülüyor> sevindiler. Görmeniz lazım doğanları yöneticiler falan. Ee, i̇yi bir temsil verdik Karabük. Diğer üst takım ise gruplarda devam edecek yoluna. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tek takım ve Trabzon Beşiktaş Beşiktaş'ta Avrupa Ligi e, gruplarında oynayacaklar. Galatasaray'ın kurası çekildi bile dün ve e, Beşiktaş'ı playoff turunu yani İngiliz Arsenal, e, Alman Borussia Dortmund ve Belçika'nın köklü takımı Anderlet'le eşleştik Alta Beşiktaş ve Trabzonspor ise bugün çekilecek Avrupa Ligi kurasında ikinci torbadalar. Yani avantajlı bir kura olabilir onlar için. Hatta şöyle bir ihtimal var. Üçüncü torbada Feyenoord var. Bilmiyorum buna bir kura proteini engel var mı ama Beşiktaş Feyenoord mesela iki önceki turda şampiyonel güvenilmesinde dönemişlerdi. Aynı gruba düşebilirler. Şu an öyle gözüküyor. Yani bir bölge ayrımı yeniden bir gruplama yapılmıyorsa böyle bir ihtimal de var. Komik olur doğrusu. Ah, ee, evet. Yani burada da 3 yani takım 18 maç demek epey bir Avrupa maçı oynanacak. Yani hem bu takımların prestiji ve para kazanması için hem de Türkiye'nin Avrupa Kupaları puanı için iyi sonuçlara ihtiyacı var. Yani Galatasaray'ı bilemiyorum şu haliyle pek. O gruptan çıkabilecek gibi durmuyor. Zaten iki güçlü rakibi var. Ama Beşiktaş'ta Trabzonspor yani hem grupta çok puan toplar gruptan çıkarlarsa Türkiye'nin bundan sonraki sezonlarda Avrupa puanları için, Avrupa sıralaması için iyi bir katkı yapmış olabilirler. Bence çok zorlu bir kuru olmasa bir baktım 3. Hani torbada bir Everton var mesela. Hani öyle bir takım gelmezse arkadan çıkabilirler diye düşünüyorum. Beşiktaş özellikle bu Feyenoord ve Arsenal maçlarında iyi oynadı, iyi bir temsil verdi. Arsenal karşısında da iyilerdi. Yani herhalde Beşiktaş'ın çıkabileceği en iyi seviyede bu bu kadroyla. Evet. Daha üstü pek mümkün değil. Ama hani buna yakın oynarsa demek ki o gruplardan çıkabilir. Yani şey abartmamak lazım. Arsenal maçında çok şu yaygara yapıldı. İşte hakem, kılpa ilk açta tur falan. Ben buna pek katılmıyorum. Yani hakem faktörünü zaten geçelim birinci 2-6 verilmemiş olan birincinin zaten alakası yok. İkinci belki taşınabilir tartışılabilir ama so uydurma bir kartla da Arsenal o maçın en kasık bölümünde 10 kişi bıraktı hakim. Ee, onu unutmak lazım. Yani başka türlü Beşiktaş rakibini sıkıştıramayacaktı çünkü onun katkısıyla. Yani tam konta takirdikleri bölümde ve pozisyonları kaçıran da Arsenal oldu maçta. Yani, hani 3-0 olsa pek kimse bir şey diyemezdi bence o maça. Yani kaleye şutu yok Beşiktaş'ın. Ee, yani ...denk bir oyun gibi gözükse de... E, ...sıfır şutla bitti maç... ...yani kaleyi sabitli şut yok... ...şut atmayınca da gol atmak... ...çok zor oluyor... ...yani bu e, yani işte çerçeveyi bulmayan şutlar var da... ...ya da... Hani işte ...son anda Dembaba'nın dokunamadığı orta falan... ...ama işte... ...zaten bu hani gelinen en şey nokta bu... ...Arslan'ın da onca eksiğine rağmen... E, ...hani bu kadar yaklaşabiliyor... Yine de iyi temsil verdi Beşiktaş doğrusu. Hani bir İngiliz takımına karşı bu turda bundan daha iyisi olmayabilirdim. Eee gazen hali ise vayim. İstiyorsanız buradan bir şeye geçelim Süper Kupa'ya. Evet lütfen. Yani her anlamıyla bu bir faciaydı doğrusu maç. Hani bir senaryo yazalım. Sezon başı Süper Kupa. Bunun adıyla ters e, olabilecek ne kadar kötü şart fazla bir ele getirelim bir maçta, denese bu kadar olabilirdi. Ee, hani o bu maç için uygun olmayan statlardan biri, dışarıdan gördüğümüz ve maçla ilgili bazı dinlediklerimiz, ufak bir stat, böyle bir organizasyon için yetersiz, zemin felaket. Yani şimdi Süper Kupa falan deniyor ama bu statta bu sezon e, 17 Süperlik, 17'de birincilik maçı oynanacak bu zeminde. Her hafta maç var. Ee, benim gördüğüm hani hiçbir oynanamaz yani o kadar rezil bir durumda yani bu stadın e, ev sahibi olan Manisa ve Akisar Spor stadı bitene kadar ne oldu oynuyor bu takımda şey demek lazım düzgün sağınızı bulun yoksa sizi ligi almıyorum falan yani bakamıyorsanız bu sahaya ligi almıyoruz demek lazım o kadar rezil bir görünüm ve kelleşmiş olan çimenlerin de çimlerin de çim boyasıyla boyandığına dair akıl almaz. Süreel haberler çıktı. 1960'larda falan vardır. İşte Ankara'ya yabancı bir takım gelir. rezil olmayalım diye çimleri boyadık. Üzerine çim döktük falan diye hikayeler. Canbortu falan anlatır ama 50 yıl önceki hikayeleri. Yani ve bir sürü saha böyle durumda. İstanbul'daki olimpiyat tadında da böyle rezalet sağlanan durumu. Yani bir bu saha bakamama konusunda bir yani şey de geçtim. Hani e, bazı statlarda Galatasaray'ın stadında şey şikayeti var. İşte güneş almıyor ondan falan. E burada o sorun da yok. Başka bir beceriksizlik var demek ki. Neyse. Evet. Yani ee, işte... ve çimlerin durumu maddi iş. Fiziki şartlar böyleydi. Oradan tabii başka pek çok boyutu var. Devam et lütfen. Yani sportif olarak baktığımızda zaten Galatasaray hakikaten futbolu açısından feci bir durumda. Berbat bir oynanadılar ve yani hani e hani Galatasaray'ın şu akıp şey denir hani Şampiyonlar falan bir kenara baktım be ilk 5'e girer inşallah <gülüyor> falan der Galatasaray taraftarı. Böyle <gülüyor> diyecektir yani. Evet çok kötü ve üstelik de seyretmesi de müthiş sıkıcı gelen hani insana. Ben de şahsen hemen bıraktım yani. İyi, i̇yi yapmışsınız evet. Ben de uzatmada artık yani o berbat 90 dakikadan sonra uzatmada doğrusu Liverpool Manchester City maçını tercih ettim penaltılara kadar dedim artık bunu şey yapamayacağım dayanamayacağım bu kadar. Bir oyuna. Orada yani biraz Fenerbahçe'nin çabasıyla işte biraz ileride oldu. Çünkü geçen senekinde benzer bir oyun oynuyor Fenerbahçe. Yani tempoda bir sezon başı olduğu için daha düşük ama orada şey sıkıntısı var. Tabi takım yaşlı. hiçbir yenileme yapılmadı bu takıma. Daha sezon başlamadan takımın geçen seneki iki stoperi sakat. Yani Alves'te maçta sakatlandı. Yani ee, tabii Avrupa Kupası falan yok. Fenerbahçe'nin oynayacağı maç sayısı e, herhalde Türkiye Kupası falan dahil 45 arasında olacaktır ama e, yani nasıl bu şeyle çıkaracaklar bu sezonu bilmiyorum. E, hiç transfer yapmadan. E, böyle bir şey sıkıntısı var. Yoksa oturttukları sistemleri var onu oynuyorlar. pozisyon da buluyorlar. E, yani herhalde daha küçük takımlara karşı e, geçen seneki verimliği gösterecektir muhtemelen. Galatasaray'ın çok yolu var yani hem oyuncu eksik hem motivasyon eksik nasıl hallederler bilmiyorum. Zor bir durum. Ee, çok zayıf bir hakem. Yani verdiği bir sürü karar yanlış hatalı oyunu kontrol edemiyor. Ee, redil bir seyirci. Yani maç boyunca zaten tribünlerin yani maça gidenler de duyduğumuz kadarıyla işte VIP tribünlerden ...aşağı şişeler, küfürler, kıyamet... ...devre, ikinci devrede dedi bu sefer... ...sağdaki oyunculara şişe şeyi başladı... Şiş, ...her türlü madde şişe, domates... ...patlıcan, çakmak... ...ne bulurlarsa artık. Peki ben de bir de şeyi de anlamadım... E, ...hakem niye oynatmaya... ...devam ediyor böyle bir durumda? Yani benim e, gördüğüm ki ...çok e, az bir bölümünü seyrettim... ...gerçekten. Birinci devrenin sonlarına doğru bıraktım. E, yani polisin orada kalkanlarla mesela korner atan oyuncuları korumaya aldığı falanks sistemiyle korumaya aldığı bir durum var. Buna hakemin devam ettirebilmesi bu maça. Hani oyuncular da mesela yere yakınlarına hatta başlarına düşen maddeleri bir kenara atıp korner atmaya devam ediyorlar. Buna futbol ya da herhangi bir sportif karşılaşma adını vermek bile zordu yani. yani zaten böyle oynamanın bir anlamı yok yani. Ee, bu tabii tek bir yani bir ilk maçı falan da değil. Muhtemelen orada yarıdan yarıda kalsa hani bir e, şey olmayacak zaten. E, hani bir daha bunu birer sonra bir davunyalım falan yani bir şey olmaz. E, i̇ki takım tarafları da yani Galatasaray, Volkan tabii o tarafa geçince Galatasaray Alaçızı iyice sapıttı orada. Atılmadık şey kalmadı. Bir de e, şey yani <gülüyor> domates falan Peki artık. Niye... Ya ben tabii şey olarak. Ee, ...hiçbir şey atılmasın da... ...yani sivri bir şey isterse domatese razıyım yani. <gülüyor> Doma yani e, hayır bir şey... Çünkü böyle gözü çıkılacak çakmak, sivri şeyler falan onlar var yani. Bir evet, mi, hakikaten gözünü çık... ...bugüne kadar... E, ...ben son 14 dönemde rastladığımız maçlarda olmadı. Ben daha önce gittiğim maçta atılıyorum. Oyuncunun kafasına sert bir şey gelip böyle tedavi gördüğünü falan da... Hani ...son maçlarda işte sırtına geliyor falan filan... ...yani bir gözüne mi hakikaten bir, ciddi bir şey olacak onun için bekleniyor ve işte bir sürü bahane kameralar var bilmem neye. bu maçla ilgili bir gözaltı bir şey var mı ben ben hiç duymadım Artın... ayrıca da polis neden önceden tedbir almamış ya da stadın güvenliği neyse işte ee, yani madde sokulmasını engelleyebilirlerdi herhalde yani, yani, büyük ıı, bir kolaylıklar tabii bunu Artun Ünsal Hoca ıı, yıllar önce kitabında yazmıştı yani emniyetin yani spor karşılaşmalarındaki seyirci kitlesi başka bir kitle. Yani e, emniyet teşkilatının başka bir sürü olayda karşılaştığı kitleden farklı bir motivasyonla şeyle giden, şiddet çıkacak anlamında söylemiyorum. Oradaki kalabalık e, takımını desteklemeye geliyor. Heyecanlı. Siz onun karşısına, onun e, Halit Yorulu anlayacak bir ekip çıkarmanız lazım. Yani bu üst aramada da öyle işte bir gerginlik olursa müdahalededir. Halbuki ...böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ben emniyetin... ...hani sporla ilgili bir masası birimi var mesela... ...İstanbul Emniyetinde ama... o ...sadece oradaki ameller falandır... ...hani pratikte olay yerindeki... ...memurlar değildir muhtemelen... Ee, ...ve şey oluyor işte üst aramalar... ...işte çok... E, ...tembe edilmedikçe gevşek yapılıyor... ...bir sürü maçta ancak böyle bir çok önemli... ...yabancı maç olacak ki... işte e, cebinlerin ne neredeyse... ...evinizin altlarını falan bile alacaklar neredeyse... ...böyle şeyler oldu çünkü... Işte İngiltere belli maçı var, aman kimliğinizle gelin, anahtarınızı arabada bırakın, araba anahtarınızı da arabada bırakın falan, arabayı çalsınlar falan, <gülüyor> <gülüyor> saçma falan şeyler. Ama geri kalan maçta işte, işte bak doğrusu e, yalapşak bir arama yapılır, şeyler de özel güvenlikler de öyle. Yani özel güvenliklerin anladığı maça gelen seyirciyi azarlayıp oraya böyle şey ama üstü aramaya falan geldiğinde gevşek bir arama yapmak, ben yani şey atılıyorum. Yani kaç yaşında annemi maça götürdüm. hani Kadının yanında içeceği suyu alırlar. Ee, bu adam meşele sokmuş. ben <gülüyor> yani kadının suyuna şey yapıyorsun. Kaç yaşında kadının. Yani annem sanki şey yapacak suyu atacak. Ya da işte bana verecek atacağız. Ee, bu adam meşele ona bir şey yapamamışsın. Zaten hani tamamen demek ki o güvenlik prosedüründe bir sorun var. Peki başka o bir var. şey daha söyleyeceğim bu, bu Ayrıca çok önemli bir boyut daha var. Bu büyük Türkiye'nin yaşadığı en büyük e, hatta dünyanın gördüğü en büyük maden facialarından birinin e, mağdurlarına yardım içinde yapılmış bir şey. Peki seyirci neden böyle ya? önüne geleni atıyor böyle vahşi bir davranış içinde? Ee, yani hani o şey için hesapta yardım bunun haslatı da Soma'daki şeylere gitti, madencilere evet. gitti falan. Ee, yani bir noktada seyirci zaten onu unuttu. Yani tamamen şeye döndü. Yani, klasik Galatasaray Fenerbahçe derbilerine döndü. İşte, yani, futbolcu bizi tahrik etti. Yani oradaki şeylerde hazırız. İşte, rakibi sevmiyoruz. Bilmem ne. Volkan bizi tahrik etti. Tahreket yaptı. Hadi sağa. Ne var ne yok sağa atılıyor. Soma'ya ee, yani, düşünmüyor tabii orada. Yani hiç, e, yani o madenciyi düşünün kaldığını zannetmiyorum ben o anlarda. Evet. E, bir, bir de tabii son olarak yani en azından benim aklıma gelenler açısından son diyeyim medyanın şeyi bütün bunları şimdi bu ya, son hafta da için penaltılar biterken bir de volkan mevzuu var. Ha evet. Bir yani de yani volkan Yani bu ülkede bir teknik, yani, volkan ve işte benzerleri. Yani Galatasaray'da Melo, Fenerbahçe'de Volkan Emre Belozo ee, yani her takımda böyle elebaşı e, saygısız oyuncular var. Bütün fair play anlayışını yerle bir de. Yani, vardı bir tür takımdan saygısız ama Galatasaray Fenerbahçe'de belki daha çok istediğimizden daha çok gibi geliyor bana. Hani işte sahtekarlık yapan rakibe saygısız ona bunu hareket yapan falan. İşte bunun yine tipik örneklerinden biri saygilendi. Volkan zaten penaltı atılırken Hakemin uyarmamasıyla tüm istismarı yaptı. İşte su içiyor vesaire bekletiyor. Yani Hakem uyarmadan gayet rahat. Sonra bir de Melo Penal'da bizim Melo'nun üstüne çıktı bir de. Güya seyircisine gidip seviniyormuş. Ee, ve onunla maçtan sonra onun üzerine ettiği şeyler. İşte sokak köpekleri belediye zehirlesin yoksa ben zehirleyeceğim kendim yapacağım falan diye. Akıl almaz konuşmalar ve bunun üzerine... Üç gündür dönen yalan beyanlar. Yani biz kimse de şey demiyor. Ya, ebe çocuğum bu yani küçük aklınla konuşma artık sus falan kulüpten kimse de demiyor. Yani çünkü her açıklamayla daha da rezil oldu. Yani üstüne yalan yalan yalan. Bir ee, de bu hayvan katliamından falan yani hiçbir tutulacak. Yeri... Köpekli şeyler konuyor. Köpekli fotoğraflar. Evet. Bu şeye benziyor işte. Hani e, nedir? Türkiye'deki yaygın küfür Ermeni dölü deyip ondan sonra ama bizim Ermeniç komşularımız var. Evet. falan demeye benziyor yani. İşte ee, işte bir türlü şimdi 3 maç ceza aldı. E, Volkan tabii o işte şeyde o hakaret bir ırkçılık var mı yok mu hayvan hakları şeyleri şikayette bulunlar tam saçma sapan bir durum. Yani şimdi hani bu zaten Kasıtlı böyle hareketler ceza bulmuyor Türkiye'de. Öbürü de ona geçirdim yapar bir şey olmaz falan. Ee, bir daha büyük tehlike bekliyoruz düşünüyorum. Bu volkan Demir ve e, Emre Bölük dolu üzerinden daha fazla olacak. Şimdi Melo falan bu işin legendi, showmanı. Hareketini yapar, türbinleri tarif eder vesaire. Melo iki sene sonra olmayacak Türkiye'de. Cegen yani bu Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe için yapardı öyle bir e, showman tip. Ama Volkan Demirel Emre Belözoğlu muhtemelen işte iki sene sonra futbolu bırakırlar. Ve Türk futbol ortamının içinde kalacaklar. Bundan sonra bir 30 yıl mesela. Yorumcular. E, muhtemelen yönetici olarak. Hı, Fenerbahçe hı. genel menajeri falan olarak. Ya da televizyon yorumcusu. E, e, burada şeyi düşünebiliyor musunuz? Yani Hangi şeyle yorumculuk yapacak, yöneticilik yapacak Volkan Demirel? Neyin yöneticiliğini yapabilir? Benim söylediğimi yapın da yaptığımı yapmayın diye tavsiyelerde bulunur artık. O atasüz evet. değil miydi? Nasıl? Dediğimi demek. Evet. <gülüyor> Yaptığım yapmayın dediğimi yapın mıydı? Neydi? Neyse, Neyse bu Hakan'ın söyleyeceği belli zaten o zaman. <gülüyor> Neyse. Işte, yani <gülüyor> Engin falan da işte. E, Alaattin Çakıcı'yı e, sahte vizelerle yurt dışına kaçıran Sinan Engin Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı. E, sonra hala televizyon yorumculuğu yapmaya falan de, devam ediyor. İşte, onun gibi bir şey olacak herhalde. Evet. bir de son olarak belki artık vakti de doldurduk ama medyanın tavrını da dikkate almamız lazım yani gerek şeyde benim seyrettiğim kadarıyla söyleyeyim yorumcusuyla beraber veren kanalda herhangi bir seyircilerin bunu atmasına yapılanlara karşı bir tepki olmadığı gibi sanki normal hiçbir şey olmuyormuş gibi bir maç anlatıldı Yarınki gün de medya. Erman, yani şey miyim? Naklin yiyen yani, Atv'dan mı? Evet. Yo, e, şey, Erman toplu yorumcuydu mesela. O hatta işte kameralar, kamera sistemi bunlar göz olacak falan diye şeylerde bulundu ama söyledi yani yorum olarak bunları söyledi. Hmm. ikinci yarıda. Evet. Ha ikinci yarıda mi söyledi? İkinci ben? yarıda söyledi. Daha çok devre arasından sonra olduğu için. Ama mesela o e, volkanı şey yağdıran, işte çakmak bilmiyorum ne su yağdıran. Tribün arkasındaki gazetelerden var mı bilmiyorum gözaltı. Normal bir şimdiri yapılan değildir. Ee, o kadar kamerasiden falan palavra demek yani. Evet. Medyada sonuç olarak Süper Fener başlığıyla birçok bir yerde gördüm. Birinci sayfasından verdi gazeteler. Ee, maç öncesi de neydi şeyler? Birinci sayfalar düello başlıyor. İşte bilmem ne böyle savaş mahşetleri yine. <gülüyor> Bomba kaçıncı dakikada patlayacak. <gülüyor> falan yani evet. Ee... Sonuçta böyle bir Tam bir e, mikrokozmik durum aslında. Her şeyi yansıtıyor. Süper evet. Kupa ama adı Süper, Süper Kupa. kupa. Adı rezil Süper. Kupa. Olsa olsa Rezil Kupa olur. Ee, kupa töreni oluyor. O oyuncu yine Federasyon Başkanı'nın yine sıkmıyor. Böyle o diyor ki onu görmedim diyor da. Evet. Çok. Böyle bir durum. Yani oyuncu takmıyor bile. Çünkü Başkan kendisine laf etmiş daha önce. Başkan'dan farkında değilim diyor. O görmemezlik üzerine. Böyle bir şey tabakası. sis tabakası var sanki. Yeni Türkiye'de süper kupa diyerek bitirelim istersen. Evet. Önümüzdeki sezon her şeye daha güzel olsun diyelim aynı evet. zamanda. Peki yani ligde başlıyor bu hafta. Umarım biraz daha fazla futbol konuşuruz. Yani öyle bir şey olmaz ama işte derbile olunca yine olacaktır. İkinci hafta bakın Trabzon Fener maçı var. Allah. Bunu ee... düşünmek bile istemiyorum şimdi. <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler. İyi abi. yayınlar. Görüşmek üzere. Alpulagaylı Spor Evet bitti. Açık gazete programı da biterken de Diana Washington 90. yıl dönümünü kutlamak için bir ünlü blues daha dinleyelim ondan ve çıkalım. Backwater Blues. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. che